Elhamdülillâh lezî hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ <Sessizlik> nehtediyel evlâne hedâna allâh. Femâ tevfîn qîba'at-ı sâmi illâ billâh. Ve qâd jâet rasulü rabbina bilhaq, sallu alâ rasuluna Muhammed, Allahümme salli tabib-i kulûbuna Muhammed, Allahümme salli alâ seyyûn. Sallu alâ şefî'i zhînûbuna Muhammed, Allahümme salli alâ seyyûn. <Sessizlik> Euzü billâh isemî alâ alîmî Rabb'e âwud bık min hazatü ve barik'le afi bi'lhamdülillahi rabbil alamin. Ve estağfirullah el hayy el kayyum hasantukum bi'l hayy el kayyum allazi la yamut abada. Ve dafa'a ankum şü'e ila havli ve la kuvvete illa billahi'l aliyil azim. Rabbimiz tebarak ve teala mazhar bulduğumuz nimetlerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Amin. Şükrümüzü bize ilham eylesin. Amin. Ve şükürsüzlük yüzünden elimizden alınmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Endülüs'e gittik. Geçen hafta o yüzden sohbet yapamadık burada. Şimdiki İspanya evvelce 800 sene İslam memleketi hemen hemen Fransa'ya kadar dayanmış İslam'ın merkezlerinden Endülüs Şimdi maalesef üzücü bir durum. Tabi kiliselerle çanlarla, haçlarla kaplanmış. Bundan dolayı mahzun olduk. Üzgün olduk. İbret aldık. Almaya çalıştık. Allah'ım ibret alanlardan eylesin. Şu anda içinde bulunduğumuz İslami hürriyetin Ezanlarımızın, camilerimizin, cemaatlerimizin, sohbetlerimizin kıymetini anladık. Anlamaya çalıştık. Yani çok hüzünlü bir durumla karşı karşıya kaldık. İbretli şeyler duyduk. Gördük. Bu hususta, bu gece biraz izlenimlerimi yani anlatayım. Bize de ibret olsun diye söylüyorum. Ve, ve, Nereden nereye gelinmiş? Allah muhafaza. Bizlerin de sonu böyle olabilir. Ya, bak Osmanlı'dan ne hale geldik? Dikkat edin, Osmanlı'dan ne hale geldik? Şimdi Fatih Sultan, Yavuz Sultan, bu sokaklardaki çıplakları görse ne yapar? Bura bizim buradı, yanlış yere çıktık der. Bak şimdi buradan nere gidebiliriz? Çok tehlikeli bir durum. Yani Endülüs bize feci bir ibret. Alabilir. Biz zaten turizm seyahatine gitmedik. Her gittiğim yerde ben mutlaka İslami faaliyetler işte. Görüşmeler, etmeler. işimiz gücümüz bu yani. Yaşantımız bu, derdimiz bu. Ama bu seferki farklı oldu tabii. Malaka diye bir şehir var. Orada yani otel oradaydı. Ee, orada bir cami yaptırmış. Emir Selman. Şimdi Su Suudi Veli Ahkı imiş o. Ee, efendim. Güzel de bir cami yaptırmış. Ee, kendi sarayı var orada da. sarayın e, Evvela sarayın içine yaptırmış. O bahaneyle ondan sonra millete açmış. Gelen Müslümanlara falan. dergen şimdi serbest olmuş. Yani sarayın dışında bırakmış. E, Avrupa'da sesli ezan tek orada okunuyor. Onun camisinde. Sesli ezan. 33 senedir de orada duran bir imam efendi var. E, o da e, mağribli. E, seyitlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 36, 37. torunu. İşte arada 36 var dedi herhalde. Efendim. Ee, zaten şu andaki seyitler ekseriye 34-36 o aralardır hepsi hemen hemen yani bir iki oynar ee, Şey Halil olacak o da orada bir biz namazı kıldık bir kendi aramızda bir sohbet yaptık 40 dakika 45 dakika bir şey o sohbeti işte şimdi arkadaşlar getirdiler bizim siteye atılacak yani bu gece belki yarın atılır bu gece atılır inşallah orada yaptığımız sohbet yani Tabii oradaki ruhani haliyle yapıldığı için farklı olabiliyor. O sohbet bitince o geldi öne geçti. Başka cemaatler geliyormuş gidiyormuşlar. Çok o cemaatlere pek karışmıyormuş. Bizim şeyimizden sonra dedi ki size teşekkür ediyorum işte falan. Siz dedi seyahat için gelmemişsiniz. Siz dedi Emrebil Maruf için gelmişsiniz. Bir de Sıla-i Rahim için gelmişsiniz. yani biz, hep İslam kardeşliği, ana baba kardeşliğinden ileri bir kardeşlik. sıla için gelmişsiniz. Bu kadar seneden buradayım işte. Bu kadar da heyet heyet geliyorlar tabi. Orada da tek cami güzel yapılmış. Hiç böyle gibisini görmedik. Dedi. Memnun kaldı çok. Yani hakikaten ilgilendiği alakalı Biz habersiz tabi gittik. Biz onu tanımıyoruz. Diyeceğim eee her gidilen yere bu niyetle gidiliyor. Yani Allah rızası için emni niyetle gidiliyor. Ama buradaki şey, buradaki hal farklı oldu. Bura, oranın şimdiki durumundan bizim durumumuza doğru gidersek şimdi Osmanlı'dan geldiğimiz hale bak. Bundan sonra Allah muhafaza gitmesi muhtemel tehlikeler. Bu milletin yani. kendi İslamiyet artıyor, ilerliyor diye. Seviniyoruz. Ama e, maalesef şuur artmıyor. İhlas artmıyor. benim e, İslam gayreti artmıyor. Emri bil maruf derdi artmıyor. Bunlar artmıyor. E, Sohbette olabilir. Millet gelir gider. Şimdi üç aylar geliyor haftaya. Bu gece ne gecesi? Brekait gecesi haftaya bu gece. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anne rahmine düştüğü, ribat edilen, yani çok mübarek gece, bol başışlar gecesi, üç ayların e, ilk cuma gecesi oluyor, Regaib her sene, hep cuma gecesi olur, perşembeyi, cuma bağlayan gece, bu gece yani oluyor, Tabii o üç ayların münasebetiyle de e, bir İslami rağbet artabilir, mübarek gecelerde falan, bu da çok büyük bir fazilet, Allah daim eylesin, ama işte neslimize ne bırakacağız, peşimize ne bırakacağız, çoluk çocuk nasıl yetişecek, bu Müslümanların halinici olacak derdi çok az. Herkes kendi derdine düşmüş yani. Kendi yemesi, içmesi, zevki, keyfi, Allah'a muhafaza. Endülüs'ün de son zamanlar tabi yıkılma dönemleri hep e, ne oluyor? Keyif arttığı zaman, zevk, sefa arttığı zaman, israf arttığı zaman işte keyif düşkünlüğü diyelim, arttığı zaman hep yıkılmanın alametleri ve belirtileri başlıyor. Hep devletler, İslam devletleri böyle yıkılmış. Şimdi zaten bir İslami devlet e, söz konusu da değil. Maalesef. Değil mi? Durumumuz böyle. Ali Adr Efendi Hazretleri, Kaddesallahu aleyhi ve buyururdu ki, İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Bu büyük bir müjde. Ama İstanbul halkı kendi Hristiyanlaşacak. Şimdi bu sözü dikkatle incelerseniz bizim de gidişatımızın nereye doğru gittiğini anlarsınız. Çünkü örften, adetten, gelenekten, görenekten baktığınız zaman işte bu moda dediklerinden, giyiminden, kuşamından, yemesinden, içmesinden, içmesinden, bütün kafir adetleri e, yayıldığı için, bu yayılmada sürekli arttığı için, Allah muhafaza nasıl e, yaşarsanız öyle inanmaya başlarsınız. Ne diyorlar? İnandığınız gibi yaşamazsanız şimdi bizim millet hep Müslüman e, yani şeriatçı mı şeriatçı olmayan müslüman değil zaten ama cahiller çok onu boş ver. bizi bize göre müslüman şeriatçı tamam. Ama yaşantısı şerata uygun mu? Değil. O zaman ne oldu? İnandığın gibi yaşamamak var. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Şimdi bu Avrupalı yaşam tarzı kafirlere tamamen tıpatıp uyan bu hayat tarzı şu şu andaki Türk milletinin benimsediği bu tarz. Bir zaman sonra nereye döner? İnanç tarzına döner. E zaten görmüyor musunuz ya? Noel meselelerini. Ne işimiz var bizim Noel'le? Yani Hristiyanların kutsal bayramı bizde bizim kandillerden fazla kutlanıyor. Öyle mi değil mi şimdi? Haftaya kayıp olduğundan kaç kişinin haberi var? Kaç kişinin haberi var yani? O sonra üç aylar geliyor. İşte Miraç gecesi geliyor, Berat Geçişi. Kaç kişinin haberi oluyor? Ya bazı televizyonlarda mevlüt okunuyorsa işte oradan anlıyorlar ki kandildir falan. Kandil denedeme onda bilmiyor, mu? da bilmiyor, hiçbirinde bilmiyor. Faziletini de bilmiyor, namazlarını da bilmiş bir şey bildiği yok zaten. E Noel meselesini bilmeyen var mı? Yılbaşı deyince hepsi biliyor. E bu şimdi ne oldu? Hayat tarzı İnsanları Hristiyanların kutlamalarına katıştırmaya başladı. Bu yarın bir gün Allah muhafız etsin. Bir zaman sonra Paskalya da başlar. Gavruların bayramlarından. Belki de başlayan yerler vardır Türkiye'de de. Onlardan haberdar olanlar, ilgilenenler de vardır. Onun için bu hat-ı başladım. Dersimizin başında Rabbimiz asla zulmetmez. Estağfirullah. İnna Allāh la miskal eder. Allah Teala zerre kadar zulbetmez. Ne demek haksızlık yapmaz? Herkese ne yapar hak ettiğini yapar. Ama bir mesele var yani anlaşılmayabilir. İşte Çocuk çocuğun küçüklerin ne kabati var? Evet veya bu işe karışmayanların iilerin ne kabati var? Onların kabati yok. Ama genel manada Mevla bakar. İnne la yuğdibul ame bir Özel kişilerin yaptığı fenalıklar sebebiyle Allah Teala toptan halka azap etmez. Ne zamana kadar? Hatta aydaru'l-münker beynez Ortada alenen İslam'a uymayan şeylerin işlendiğini görene kadar. Herkes görürse ki İslam'a muhalif şeyler ortalıkta yapılıyor, felem yughayyiru kimse buna müdahale etmezse, bunu değiştirmeye kalkmazsa Elinden gelen eliyle, olmadı diliyle, en azından kalbiyle de Allah'ım biz razı değiliz. Hani bizim, bunun uğursuzluğundan bizi muhafaza et şeklinde en azı bu. Bunu yapmazsa Yuşi i gönyam abi yok <gülüyor> abi. O zaman bela toptanla gelir. Bela toptanla geldiği zaman da sen bakarsın bu adam e, yani sabah namazını bırak tehcüte kalkıyor. Bunu niye evi yandı? Yani Müslümanlara bir saldırı oldu. Bu adama niye oldu? O adama niye oldu? O da neme lazımcılık ettiğinden oldu yani. Herkes illa içki içmez, kumar oynamaz. Ama içki içeni görüp de içme haramdır demiyorsa ortak olur. En azından kalbinden ya Rabbi ben razı değilim, gücüm yetmiyor. Bir şey de desem, tayak yiyeceğim. Kuvvetim yok, kudretim yok bu ortamda. Onun yine Allah'a şikayet etmesi lazım. Kurtulması için. Ya bana ne neme lazım? Kim ne yaparsa yapar. Herkesin işi var, gücü var. Herkes yoluna Böyle düşünürse, ortak olduğu için yine kendi suçundan dolayı azap geliyor ona. Hiç içtiğinden değil, içine sessizlik yaptığından. Dolayısıyla Mevla zulmetmiyor. Ancak ne var? Hakikaten çocuktur, Sabidir. Şimdi bu Endülüs'te kadınlar perişan olmuş, çocuklar perişan olmuş. O zaman bu İslam devletlerinin çökmesinde yaşananlar içler acısı, bazı birkaç bir şey belki vakit olursa söyleyebilirim. E, o tabi ayrı bir şey. Çünkü onların ahirette mutlaka neler var? Dereceleri var. Onlar e, günah ortak değil masum çocuk. E, bir bela geldi mi ana babasına çocuk da yandı arada diyelim. O, o kaderin sırrı. Ama Allah Teala bela toptan yollarsa da mahşere kaldırırken herkesi azabı hak edenlerle etmeyenleri bir diritmez. Sümme yübazû Kullü abdin alâma mâ teâlî. Sonra sahih müslim hadisinde geçer. Her kul ne üzere diriltilecek? Hangi inanç ve amel üzereydi ise onun üzerine diriltilecek. Ama oldu ki bir toptan bela geldi. O da arada ona da vurdu. O da hak etmiyordu. Hak etmiyorduysa da onun kaderi ölüm saati ve eceli ölüm yeri onlarla birlikte rastlamış, denk gelmiş olabilir. Eşi bir uçağa biniyorsun. Uçak düşse Değil mi? E bunda herkes ölse Burada içki içen de var Bazı uçaklarda var içki falan ikram ediyorlar Yani sunuyorlar e, O adam içki içiyor önde Arkadaki de tesmin çekiyor Ama bu uçak düşse hepsi birden öldü Eşinin bunların hepsi bir mi diriltilir? Herkes ne hal üzere öldüyse O hal üzere diriltilir Bu ayrı bir şey bazı kere iyilerin duası yüzünden kötüler de korunabilir, kurtulabilir. Ama ahiret azabından değil. Dünyadaki beladan kurtulabilir. İnnallâhı yedfeûl hadâb an ümmeti, Allah Teala benim ümmetimden azabı kaldırır. Ee, neyle? <gülüyor> Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan kaldırır. Ve yasum yasûm oruç tutanlar hürmetine tutmayanlardan kaldırır. Ve bümen yâhûc ammellâ hacca gidenler hürmetine Gitmeyenlerden kaldırır. Peki ahiretteki kalkmış olur mu? Olmaz. Dünyada yaşarlar. O namaz kılanın bereketine öbür de geçinir, yer içer. İşte yağmurların yağması, mahsullerin bitmesi, dünyanın devamı, hep bunlar Allah diyenler hürmeti nedir? Ve lakin ahirette hesap, tek tek görüldüğü zaman, sen namaz kılmadın diye sorar sana. Benim amcamın oğlu kılıyordu diyerekten kim kurtulmuş? Ahiret ayrı bir şey, hesaplar ayrı bir şey. Ama belayı toptanlaştıracak, genelleştirecek, Allah'ın azabını celbedecek hallerden, itikatlardan, ehli sünnet dışı fikirlerden ve amellerden çok sakınmak lazım. Aksi takdirde işte korkutan söz. Korkutan söz. İstanbul'u bir daha Hristiyanlar alamayacak. Ama İstanbul halkı Hristiyanlaşacak. Bu söz ne kadar büyük bir söz. Yani bu Alâder Efendi Hazretleri keramet sahibi bir veli. Keşke onun dediği gibi olmasa. O da ister ki onun dediği gibi olmasa. O da ister. Dediği çıkmasa o da ister. Ama Mevla'nın kayıp bil bildirdiği, gaybi haberleri bildirdiği zatlardan biri olarak. Gidişat da onu göstermiyor mu? Gidişat onu gösteriyor. Şimdi ne kadar direnebilirsek, ne kadar bu işin ucundan tutabilirsek, çoluk çocuklarımızı ne kadar koruyabilirsek, cehennemden ne kadar adam kurtarabilirsek, onu yapmaya çalışacağız. Ama tabi Osmanlı ecdadımız gibi İslam'ı güzel yaşayan milletlerle e, böyle bir fetret devri araya girdi. Çok bozuk bir devir araya girdi. E, Kur'anlar yasak edildi. Burada da neler olmadı? Ondan sonra yeniden işte bir üstadlarımızın meşayhımızın bereketleriyle e, yeniden bir filizlenme oldu şimdi Allah Teala yeniden bunu yeşertsin amin işte efendi hazretlerine hep söylerler yani hazreti metti yakın mı uzak mı falan meseleleri e, yakın değiller. yakın mı uzak mı yakın değil daha var e peki niye daha var orası da mühim çünkü buyurur ki Hz. Mehdi zaman da bir tane hoca bir vazeden eden kalmayacak. Şimdi mademki medreseler var, hocalar var, vaizler var, yani çok yok ama bir de artma var inşallah. Gençlerden de yetişenler var. Mollalar, talebeler. Allah onlara celle celaluhu zihin açıklığı versin, istikamet versin. Çok irşada muvaffak etsin onları. Bundan anlaşılıyor ki daha var. Neden? Şimdi yeniden bir artışa geçti. Dünya çapında. Değil mi? Ondan sonra yeniden bir zeval var. Tabii Allah muhafaza etsin bizi o zamana koymasın. O zevalden sonra hepten Allah diyen kalmayacak kadar bir zor zaman. O zaman Hazreti Mehdi'yi zuhur edecek. Onun için şimdi biz zamanımızda efendim bir kişiye daha bir iman aşlamak, İslam aşlamak Allah dedirtmek, ehl itikadını efendim duyurmak, tebliğ etmek. En büyük iş. İşte gel geçen Şamer Rufa burada konuştuğu iki, birkaç hafta, seçimden evvelki hafta değil mi? Koca Seyyid, koca Alim, Alla Mezat ya. Dergide onun o ya şeyleri yazdık. Konuşmanın şeyini çıkarttık. Bayağı da zor o konuşmayı yazıya çevirmek. Çünkü cümleleri devrik oluyor konuşmanın falan. Bayağı Kaynaklarını bulduk. okudu hadislerin kaynaklarını yazdık. Onu yazdık. Bunu yazdık. Yani çok uğraştım. Bir hafta sırf o yazının çevirisiyle uğraştım yani. Çünkü burada konuşurken kaynak söylenmiyor edilmiyor ama sonra bakmak lazım. Onu hazırladık. En başta ne dedi size burada? En büyük iş dedi. Ondan büyük iş yok dedi. Allah'a davet dedi. Demedi mi? Sohbete başlarken size. hiç şüphe etmeyin dedi. Bundan büyük bir şey yapamazsınız dedi. Ne yapacaksın mübarek? Bu zamanda kalkıp ecdadımız gibi fetihler yapacak bir ruh kalmadı. Ama bir adamı iman ettirmek, namaza başlatmak, haramdan kurtarsa bir adamı, bütün insanlığı diritmiş gibi. Bütün insanlığı. Yahu bu ne demek mübarek adam? Yedi sekiz milyar insanı Müslüman etmek gibi bir adamı Müslüman. Bizim arkadaşlar bizim şoförü Müslüman ettiler orada. İspanya'da. Ya o kelime-i şehadet anlattılar ona kelime-i dedi, manası falan. Böyle, hepten de yoldan geçerken, la la la Allah de, o da la la la Allah diyor, tamam Müslüman oldun, gel geç. O da biraz kolaycılık oluyorum. Belki adam o anda ölürse, Müslüman ölür, bilmiyorum onu. Nimetullah Hoca öyle yapar, mübarek adam. Geldi diyor ki, bir milyon Japon'u Müslüman ettim. <Gülüyor> Dedim, mübarek adam, yakında Japonya'yı da fethedersin. Ama o da öyle cezbeli bir adam. Tabi tutuyor adamı, la la illallah diyor, o da la la illallah diyor. Ne dediğini de bilmiyor ki adam. <gülüyor> la la illallah, tamam Müslüman oldun, geç. E o kadar da kolay değil. O kadar da kolay değil. Bizim 80 senelik kaşellenmiş Müslümanlarla uğraşıyoruz. Adam 80 senedir la la illallah diyor da ne dediğini bildiği yok da. Daha. daha o Müslüman olamamış ki. Şerat inkar ediyor, halal Arab diyor. Biz Biz eski Müslümanlarla uğraşıyoruz esas. Yani o la ila Allah demekle olsaydı onlar olurdu 80 senedir. Hala helal harama inanmıyor. Yani o iş biraz zor. Ama e, tabii ki bir dakikada da bütün İslamiyeti anlatacak da bir imkan yok. O zaman ne, ne diyeceksin? E, bunun kelime-i şehadet telkin edeceksin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en abduhu ve Ne kolay söylüyorsunuz. Ne kolay söylüyorsunuz. İnanıyorsunuz da ama ya işte bir gavur bunu inandırıp da söyletene kadar adamın canı çıkıyor. Öbür adam da ne kadar büyük bir mücadele geçiriyor yani. Ama sizin fıtratınız İslam. Hep her ço doğan ço çocuk küllübevlüd deniyorlar. Fıtratı İslam. İslam kabiliyeti üzere doğduğunuz için e, fıtratınız da bozulmayınca böyle devam ettik, gittik. Elhamdülillah. Allah Dönmekten muhafaza edersin. Kalpler Allah'ın elinde bir de bakarsın. dönebilir. Böyle büyük alimlerden, şeylerden de sapıtanlar var. Ama çok az. Çok az. Ama bozukken dönen, hidayet bulan çok fazla. Mevlam rahmeti, gazabını geçti. Hak etmeyene azap etmez. Ama şu ayet-i sırrı, Estağfurullah, <gülüyor> Allah bir toplumdaki iyilikleri değiştirmez. Allah bir toplumdaki iyilikleri değiştirmez. Nimetleri ezan nimet, cemaatle namaz nimet, efendim camiler, medreseler, tekkeler, sohbetler, vaazlar işte, il, il. bunlar ne büyük nimet. Bunları değiştirmez. Diğer efendim bolluk, bereket, yemek içmek o da onlar da nimet. Bunları değiştirmez. Hatta yiru ma Onlar kendilerinde olan iyi hali değiştirmedikçe. Ne zaman onlar işi bozar, Mevla da değiştirir. Buradan anlaşılıyor ki Endülüs çöktüyse kendileri bozdular önce. Osmanlı çöktüyse kendileri bozdular önce. Hangi İslam medeniyeti devleti çöktüyse kafirlerin çizmesi altında çiğnendiyse ve kafirlerin işgaline ve istilasına uğradıysa Mevla onlara verdiği iyiliği değiştirmedi. Ne zamana kadar? Onlar kendi iyi hallerini kötü hale değiştirene kadar onun için hep yine ateş bizden çıkıyor dönüyor geliyor bizi yakıyor bu ateş bizden çıktı bizi yaktı buyurdu efendim baba hazretleri kaddesallahu aleyhi şimdi Endülüs İspanya'nın işte Cebel Tarık Boğaz'ı diyorlar ee, dip tarafı güney mi oluyor ne oluyor He? güney tarafı oluyor yani Avrupa'ya yakın tarafı değil de Avrupa'dan uzak taraf, Deniz'e yakın taraf. Afrika'ya yakın taraf yani. Afrika'ya yakın taraf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat etti. Ee, işte dört halife. Hazreti Osman Efendimiz zamanında da bazı rivadetler var ama o rivadetler e, zayıftır Çünkü Hazreti Osman Efendimiz dönemler ancak Kıbrıs falan. Çünkü o zaman olsaydı ilk deniz şeyi neydi? Geçen Hüsami Hazretleri sohbetinden geçti. İlk denizi Hazreti Muavi Efendimiz dönemdeki Kıbrıs Fethi oldu ya ilk deniz şeyi ee, eğer ki bu Cebeli Tarık çünkü buraya denizden çıktılar bu deniz seferi bu olsaydı yani daha evvel Tarık bin Ziyad'tan evvel olsaydı o zaman Kıbrıs fethiyle ile ilgili konular mükerrer olması lazım gelir yani o tek olmaması lazım gelir ilk olmaması lazım gelirdi dolayısıyla o rivayetler çok itibar edilmiyor belki fikir e, teatrisinde bulunulmuştur ama e, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefatından işte 70-80 sene sonra o zaman e, yani sene 80 diyelim. Hicri konuşuyoruz. Se, e, yani miladi e, şeyine bakarsın 710'lar falan oluyor. Sene 710'lar da oluyor. E, o zamana kadar Kuzey Afrika birkaç şehir ve kale kalmış. E, Af Kuzey Afrika'nın tamamı Müslüman olmuş. Bak Efendim sallallahu aleyhi 70 sene sonra Mekke Medine nereye? Kuzey Afrika nere? Ama İslam orduları akın akın akın sahabe-i kiram, tabi nizam boş durmuşlar ki mübarek adamlar. Ukbe bin Nafi'ler radıyallahu anh o da büyük komutanlardan. Bunlar hep fethetmişler. Her yer feth olmuş. Neticede efendim Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr o zaman e, hükümette Emevi devleti var. Ümeyyeoğulları Kureşten yine yazdı. Muavi Efendimizin e, de mensup olduğu soy. Velid bin Abdülmelik efendim padişah Tarif bin Malik komutasında 500 kişilik bir birlik göndermiş. 710 yılında daha o zaman İkbarda bir keşif yani. Baksınlar ortalığa gitmişler. İspanya'nın güney kıyılarına ee, bol miktarda ganimetlerle dönmüşler. Yani 500 kişiyle. Tabi bu da oraların fethine bu ganimetler, Müslümanın aldığı ganimetler neye yarar? İslam'ın yayılmasına yarar. O zamanki Müslümanlar hele çok daha gayretli adamlar. Onun için tuttukları her yeri fethediyorlardı 711 senesi Tarık bin Ziyad Hazretleri bu zat berberi, Kabile, ırk olarak berberi kabileleri var. Berberi asıllı ee, efendim Musa bin Nusayir'in de azatlısı yani. Köle esasen. Bu e, azatlılar, yani kölelikten sonra azat olunmuşlar Bunlara mevali deniyor. Bunlar çok bereketli. Zaten İslam'ın biliyorsunuz köleleştirme diye bir şey e, gayesi yok. Ama köleyi, köleleri azat edip de ehliyetleştirme, alim yetiştirme ve Faydalı insan yapma usulü var. Bu da tutmuş. Tutmaz mı? E, yediğinizden yedirin. İstiğinizden içirin. E, bu ahlakı görünce köle. Bakarsak ki efendisi onu sofrasında yediriyor. Giydiği kumaştan ona giydiriyor. Ya bu nasıl bir İslamiyet? Bu nasıl bir din? Biz böyle bir şey görmedik ki. Kendi dinimizden olan adamlar bize neler ettiler? Bunların biz dininde değilken bize böyle yapıyorlar. O zaman hemen Müslüman oluyorlardı kölelerden cariyelerden ne alimler yetişti ne veliler yetişti ona bakarsan of, yani Bukharilerin Müslimlerin bütün hadis alimlerinin fıkıh alimlerinin ekserisinin ataları hep ne azatlı köle mevali hep ekserisi yani bu azatlı köleler deyince Fars milletinden olsun vesaire milletlerden bunlar işte Berberi'den diyelim ne olmuşlar bak gelmiş komutan olmuş azatlı köle Tarık Muziyat azatlı köle yani esasen. Yedi bin kişilik ordu vermiş ona, arkasından da 5000 bin kişilik takviye İspanya üzerine gönderdi. O cebeli Tarık denen yerden değil de dediler orada rehberler tabii anlatıyorlar. Sonra bir kaya var böyle çok büyük yetpare bir kaya gibi dağ. cebelde dağ demek zaten. Orada da birkaç resimler alındı yani. Onları atarız. Önümüzdeki ay dergide de basarız da onun arkasından gelmiş e, ordular. Belki orada şey de var tabi. Gavurların kendi aralarında bazı çekişmelerden de faydalanılmak suretiyle başka bir gavurların sıkıntısı var. O da gemi yardımı yapmış. Hani e, bunları yensinler diye Müslümanlar. Olabilir. Bunları kullanabiliriz. Kullanabilirler. Gelmişler gemilerle. E, Tarık Bilziyat Hazretleri işte o arada dalmış. Yani gemide gelirken denizde dalmış. Dalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zuhur etmiş. Dört halife, Rıdvanlu al-Mecmuin odunada yanlarında, yanında ee, buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem ki, e sen geri durma, kimseyi de bekleme, sen harbe giriş. Çıkar çıkmaz önüne çıkan ordularla, sen galip geleceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu sözü almış. Halbuki o e, valide de abi Nusayir ona bir sene sonra buluşalım. Sen şimdi git bak gözcü gibi orada ben de gelelim. Bu da 18 bin e, kişilik orduyla bir sene sonra gel, geldi. O buluştukları yer var. E, böyle karar etmişler ama Tarık bin Ziyad bu zuhurattan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona yol verdiği için işte bir gavur Yavruların adını söylemek istemiyorum. Burada yazıyor bir şeyler ama Rodrigo, Modrico. Ben onları doğru da söyleyemiyorum. Bu sefer de gülüyorlar bana. Efendim. Altı misli fazla. Yetmiş bin kişi. Bu Müslümanlar hep işleri böyle. Hep işleri böyle. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zuhrat'ta görünürse, e, sen e, çık savaş buyurursa, bu orduları kim tutar? Yetmiş bin kişilik orduyu efendim bir rivayet üç gün bir bir hafta sürmüş zorlu bir savaş onları imha etmiş bozguna uğratmış ondan sonra böylece bir sene sonra da Musa bin Nusayr, 18 bin kişilik orduyla gelmiş onlar yine buluşmuşlar birleşmişler şimdiki İspanya, içleri her tarafı fethetmişler Birkaç sene içerisinde sonra halifeden Şam'dan haber gelmiş ki Aziz diye oğlu var şeyin vali, Afrika valisinin sen oğlunu oraya ya niye şimdi bizim hiç yani babasından ne hayır var da demiş oğlundan ne göresin yani niye hiç adam yetişmiyor şimdi ya hiç adam yetişmiyor yani adamlar hep böyle bak komutan şey alim, alim böyle yetiştirmişler yani oğlunu bırakmış oraya kendileri Şam'a dönmüşler ondan sonra bu, o arada Abbasiler, Emeviler'i yıktılar. Ee, Şam'ı ile geçirdiler, Abbasi şeyi. Devleti kuruldu. Ee, burada da 21 tane, hemen hemen yani 711'den 756'ya kadar, kaç sene etti? Yok, 35 falan. 35 sene kadar efendim bir zaman valiler dönemi Endülüs'te. Yani bölgesel. Ondan sonra işte o Emevilerden e, Abdurrahman isminde bir zat, Abdurrahman bir Muaviye diye geçiyor o da. Yani büyük dedeleri Hazreti Muaviye zaten. E, bu kendi babasına da Muaviye. Abdurrahman bir Muaviye. O işte gizlice geliyor. O kabileleri birleştiriyor, ediyor falan neyse. Biz tarih dersinde değiliz ama o, o ilk işte Endülüs, Kurtuba daki kurulan devleti kuruyor. Ondan sonra iç savaş çok bu Müslümanlarda bir kargaşa, merak, ikide bir ihtilaf çıkarıyorlar, sorunlar çıkarıyor ama bunlar ta bakın yani 711'den düşünün e, çökmesine zaman 1490, 92 mi 96 mı ne bak 711 nere? 1490. Yani dedim mi ya 800 sene işte. Hemen hemen 780-90 sene. İslam oralarda hakim. 780 sene. Bu ne kadar büyük bir şey ya. Devletler kuruldu orada. Kaç tane devlet falan. Zaten onlar müstakilleşti. Abbasilere sonra da tabi de olmadılar. Baştan oldular ama. Ve ilimde, irfanda, medeniyette zirveye ulaştılar. Öyle camiler yapmışlar. Kurtuba şimdi katedral Allah yeniden cami haline iade eylesin Amin. efendim bin bin dört yüz tane sütun bin dört yüz tane sütun on metre sütunlar on metre sütunlar bir tek mihrap yerinde duruyor yani eski mihrap yerinde duruyor geri kalan tabi ortada gidereklerde de sökmüşler oraya kilise yapmışlar bir şeyler yapmışlar biz yine cami olarak tabi çünkü cami olarak yapılan camidir. Gittik, dua ettik, işte size de dua ettik. Ondan sonra bu kadar geçmiş alimler, salihler, veliler, Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin camisi. Muhittin Arabi orada doğdu. Kurtuba'da doğdu. Yani o beldeler, Endülüs, İslam beldeleri, bütün birçok alim, işbiliye, işbili, şimdi sevilla diyorlar, işbili alimler, İmam Kurtubi, tefsir sahibi Kurtubiler, ona sonra Ebu Hayyanlar, Ondan sonra e, Granatiler, Zadül Mesir tefsirin sahibi. Birçok müfessir, muhaddis, fıkıhçı, fukaha, ulema kaynıyor oralar. Alimden geçilmez yani. İslam'ın medeniyet merkezi. Şatıbiler, Şatıba muvaffakat sahibi. İmam Şatıbii. Değil. Şahrani Mısır'da. Ondan sonra Şatıbii. Bu birçok alimin yetiştiği merkez. Muhittin Araba Hazretleri neler görmüş orada. Bir kadın evliyanın reisi o zaman kadınmış. Kurtuba'da. İki sene ona hizmet ettim diyor. Ne zuhuratlar anlatıyor, neler anlatıyor mesela. Kurtuba'dan bir şey kulübede. O zamanki evliyanın reisi oymuş. Makam ondaymış mesela. Şimdi perişan oralar yani. Camiler kilise olmuş. Efendim bir tane Cuma'ya çattık orada. İşte Cuma saatinden evvel dualar yap. Saat geç oluyor Cuma. Orada da bir yer mescit gibi yapmışlar. İşte ayakta minber yok bir şey yok. Bir Cuma kıldırdık. Ayakta bir 10 dakika hutbe okudum işte falan. Ondan sonra onları hep e bizim TV'den o Facebook sitesini oradan bulursunuz. Oradan atılacak inşallah. Ama çok üzüldük yani. Aşırı üzüldük. Yaşanan hadiselere, başa gelen işlere Sıkıntılara Ondan sonra Koca İslam aleminde Bu kadar medeniyet kurulmuş, bu kadar ilimler ziyade olmuş Ne diyormuş Avrupa bütün medeniyetini O zaman Avrupa'da Tuvalet yükmesi, kültürü yok Temizlenmek diye bir şey yok Efendim işte Akıl hastalarını şeytan girdiği için diye yakıyorlar Şeytanı çıkartmak için yakıyorlar Canlı canlı. Böyle medeniyetsiz yabani vahşi adamlar. Şimdi de sanki çok mu şey oldular? Medeni oldular sanki. Yine aynı barbarlar. Ondan sonra efendim hamam yok. Hiçbir şey bildikleri yok. Astronomiden haberleri yok. Gökbilimden haberleri yok. Fizikten haberleri yok. Cebirden haberleri yok. Tıptan haberleri yok. Doktorluk var ya tıp mı? Hiçbir şey bilmiyorlar. Hep İslam alemin, alimlerinin Eserleri e, oralara ışık tutmuş. O zaman e, Avrupa'da krallar var tabi. Fransa var, çora var, bura krallar var. Hasta olanlar endürişe geliyormuş. Tedavi için. Krallar endürişe geliyormuş. E, geliyorlarmış oradaki hastanelerde tedavi oluyorlarmış, oradaki medeniyet, insanlığı görüyorlarmış. Şaşırıp kalıyorlarmış. Bu nasıl bir şeydir? Dünyada ne biçim bir şeyler var? bizim hiç haberimiz yok. Ama adamlar Kıskanç adamlar, yani Müslümanlara onu ne yapıyorlar? Çok görüyorlar. Artık onu Müslümanların elinden almak için çok uğraşıyorlar ediyorlar. Yıla ilk göz ameliyatı Endülüs'te yapılmış. Katarak ameliyatı Endülüs'te yapılmış. Yani i̇lk gözlük orada bulunmuş. Gözlük denen şey. Mesela birçok fen de teknolojide yani e, bizim tabi şu anda dersimizin vakti buna tamul etmez. Ama Müslümanların zirve olduğu dönemler Nobel ödüllü bir fizikçi varmış adı işte yavurca neyse Pierre mi Pierre falan bak ne diyor bu adamlar Endülüs'ü işgal ettikleri zaman en son Granada kalıyor Kurtuba daha önce çöküyor sonra Granada'da da Beni Ahmer Devleti kuruluyor onların yine 200-250 sene kalıyor işte o sekiz yüze ulaşan dönem ya yani onunla bitiyor bir milyon kitap Kurtuba'da yazma yazma kitabın sayısı bir milyon yani o zamanın şeyini düşünün bir milyon kitap ondan sonra efendim bunların hepsini ne kuranlar ne el yazma eserler tıp üzerine astronom üzerine gök bilimler üzerine efendim ne şeyler. Camiler yapmışlar. Ne saraylar hem işte Hamra Sarayı diye duyuyorsunuz. Bütün dünyada Hamra Sarayı. En çok zikreden yapı diyorlar. La galibe illallah. Her yerinde yazıyor. Allah'tan başka galip yok. Aa, onlar o duruyor yani. Tabi çok yıkılan kısmı var ama hakikaten çok, ne doğru bir söz değil mi? La galibe illallah. Allah'tan başka galip yok. O, orada efendim havuzlar yapmışlar. O havuzlarda işte gece ay mehtap olduğu zaman da yıldızlar işte suya Vuruyor ya, oradan mesafeleri ölçüyorlar. Artık ne kadar bir şey geliştirmişlerse, gezegenler arasındaki mesafeleri, şunları bunları... Bizim, rasatane bizimkiler yolunu bulamıyor. Efendim, o kadar teknoloji ilerlemiş, bilgisayar sistemi, bilmem ne, bilmem ne. Zel oluyor, kaç dakika sonra, kaç şiddetinde olduğunu bile ölçememişler. O diyor 7.7, o diyor 7.2. Yani şu kadar teknolojiyle zelzelerin, geçen olan zelzelerin şeyinde ihtilaf çıkmadı mı? E onu bile ölçemiyorlar ne kadar sallandıklarını yani. Adam sallanıyor ne kadar sallandığından haberi yok. Adamlar o zamanki teknolojiyle hepsini bulmuşlar. Ve kitaplara yazmışlar. Ne bilgiler? O fizikçi ne demiş? Demiş ki bu kadar kitapları yaktık, yıktık. Efendim 30 kitap kaldı demiş bize endülüsten Avrupa'ya Yanan kitaplardan Hristiyanların işgalinden sonra Müslümanların kitaplarında 30 kitap kaldı. Onunla atomu parçalayabildik. 30 kitapla atomu parçalayabildik. Yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı uzayda galaksiler arasında seyahat ediyorduk demiş. Ulan ne yapacağız <gülüyor> uzayda galaksiler? Yavur işte o da ile kafası. <gülüyor> Cenneti bulurduk demesi lazım da kafayı bulmuş herhal galaksiler seyahat edecekler. Şimdi çok geri kaldılar. Şimdi araştırıyorlar ya Mars'ta su var mı? Şurada bu var mı? Kaç milyar dolar harcıyorlar uzay işlerine Almanya, Amerika falan. Amerika çok harcıyor. Rusya bir yandan falan. Halbuki kitapların yarısı kalsaydı diyor. Ta o zaman diyor onu. Şimdi ne kadar ucuza gelecekti yavrulara bu işler. Çok pahalıya patladı yavrulara. O geçmişlerin atalarına sövsünler. Atalarına lanet etsinler. Allah kabrinize ateş etsin. Neden? Çok büyük milyar dolar masraf çıkarttınız. Niye yakıyorsunuz Müslüman'ın kitabını yal Yakma kitaptan al bedava. Adam bulmuş onu sende de bedava kon. Ama çok gavur yani işte. Mantık yakmak, yıkmak, ateşe vermek. Allah Allah. Öyle bir alimler yetişmişler. Sek sadece Kurtuba'da diyor, efendim bütün dünyanın... E memleketlerinden ilim tahsili için talipler talebe Akın Akın gelmişler mükemmel Tıp Fakültesi kurulmuş İbni Meymunlar işte İbnir Beytarlarmış işte neler sayıyorlar tarihte çok bu tıp meseleler üzerine ilk kanser tespiti mide kanserin tespiti ilk siyatik tedavisi o zamanın behrinde yani 800 medrese sırf kurtubada şimdi 250 bin nüfus var şu anda Kurtuba'da 300 bin nüfus var. Granada'da 250 bin. O zaman 1 milyon. 800 medrese 1700 cami. 1700 cami. Yok şimdi. Ne kadar üzülecek bir şey şimdi bu. 1700 cami şerif. Bir tanesi sırt diyorum sana işte 1400 sütunlu bir tanesi. Ulu cami. Ondan sonra efendim medeniyet bir kütüphanede 600 bin kitap bir kütüphanede 600 bin yazma o zaman matbaa yok yazma eserler yani İstanbul'da o zaman yani kanuni dönemindeki İstanbul ne demek yani İstanbul'daki kadar kanuni dönemi girdi Fatih'in ilk fethini söylemiyoruz kanuni en muhteşem dönem kanuni dönemindeki kitap kadar sırf Kurtuba'da kitap var fazla Adamlar yani hakikaten Kadı Ebubekir Bekir İbnül Arabi Muhittin Arabi başka Maliki müşehitlerinden o oralı bu Hayyanlar oralı ondan sonra Kadı Yaz şifa Şerif sahibi Yahsubi hepsi bütün ulema oradan yetişmiş Endülüs uleması diye geçiyorlar Allah Teala kabille nur eylesin şefaatlerine nail eylesin mezarları efendim park yapmışlar Kavurlar çırpıltı, bak güzellerine geçiyorlar. Mezarların e, bulunması zor. İşte bir üç dört mezar bulabildik. Kurtuba'da da iki yer. Bir surun dibinde, hemen cami dibinde şehitlik diyorlar. Tabi onlar demiyorlar da. Orada Yasin Şerif okuduk, dua ettik. Belki yüzlerce senedir, 500 sene olmuş yani, 500 seneyi geçmiş. Belki de bizim gibi gidip de orada parkı mezar diye arayıp da bulup da parkta Yasin okuyup da hediye eden de rastlanmamıştır yani. Şimdi gidiyor, tabii bak öyle diyor, tamam ama hususuyla mezarlıkları bulduk. İnşallah dergide onların adresini, caddesini bunu biz teşhir edelim, ortaya çıkaralım. Bizden sonra gidenler oralara mutlaka gitsinler, oradan akıda ulema evliya yatıyor. Orada mesela ben Kurtuba camisinde hüzün çöktü. Ee, yani çok dertlendik, mahzun olduk. Ee, yani cuma saati Orası dolup taşan ulema evliya ile Dolup taşan bir yerin Çan çalması Ne kadar üzücü bir şey Ama burada Ayasofya duruyor Ganimet malı Fatih'in vakfiyesi Burada namaz kılamıyoruz Şimdi diyoruz bu ne olacak Bu kurtubanın hali Dönüyoruz diyoruz ki sen İstanbul'un hali ne oldu ki İnşallah Allah burayı da açmayı nasip eylesin Burada da kılmayı nasip eylesin Amin, Amin. Yani Duruma dikkat edin. Kıyaslamaları yapın yani. Ne hale geldik? Hazreti Fatih'in şehri burası. Fethettiği şehir, vakfettiği e, ganimet malı. Efendim biz burada namaz kılamıyoruz. Ne farkı kaldı şimdi Kurtuba'daki katedralden? Durumumuz vahim yani. Ama inşallah, tabi buralar daha ümitliyiz. Bizim bu vatanımızda çok daha ümitliyiz inşallah. İslam eski izzetine dönüyor elhamdülillah. Daha da dönecek inşallah. Ama oralar içinde en fazla bir tarih verebilirim size. Evet. Zannetmeyin ki evliyayım falan. <gülüyor> Evliya falan değilim. Ama hadis-i şerifler var. E, e, i̇limle gidiyorum ben. ben. Ne yapayım ben öbür türlü gözün kapat zuhurat gör öyle bir şey yok bende ama hadis-i şerifler tabi gözümle gördüğümden daha çok inanıyorum ee, biz İspanya'ya çok üzüldük yani Kurtuba'ya Granada'ya, İşbiliye'ye gittik yandık yani, kavrulduk yani mahzun olduk, çok mahzun olduk o kadar ulemadan, evliyadan sonra o diyara, bilgi de kısa anlatacağım şeyi ibret ettik, çok üzüldük ama sonra Mevla şunu aklıma getirdi ki Hazreti Mehdi eee Tabi bütün bu işlerin başı nereden çıkıyor? Yani bu Endülüs'ü çökerten, Hristiyanları bunların üzerine kışkırtan, bütün bu fenalık ve mezalimi yaptıran yer neresi? Vatikan. Papalık. Vatikan var ya, oradan geliyor bütün bu gavurluğun başı. Yani bu Endülüs'ün çökmesinde de ne o? Pasaklı İzabel mi diyorlar? Ne diyorlar o karıya? Bunlar iki ayrı krallık idi, Bunlar birbiriyle uğraşıyorken bu gavurlar Müslümanlar biraz rahat eder. Ne zaman bunlar birleşirseler Müslümanlar rahatsız olur. Onun için Sultan Abdülhamit gibi işte deha adamlar hep siyasi dehalar ne yaparlar? Gavurlar birbirine düşsünler de, güçlerini arasında harcasınlar da Müslümanlarla uğraşmaya kuvvet toplayamasınlar diye iş yapmak lazım. Ama Müslümanlar birbiriyle uğraşırsa o zaman gavurlar birleşiyorlar, fırsat buluyorlar. O Fernando mu ne o herif? Kral, o başka bir kraliyet. Bu Isabel denen karı başka bir kraliyet. Bunları evlendiriyorlar. Ondan sonra işte Endülüs'ü yıkma planları bu iki şeyin gücünün birleşmesiyle başlıyor falan falan. O pasaklı dedikleri karı ne demiş? Bir Müslüman kal, kalmayınca ben ancak yıkanırım demiş. Bir Müslüman varsa demiş bu İber Yarımadası mı diyorlar ne diyorlar? Eber Yarmaz bu yani İspanya'da bir Müslüman varsa yıkanmayacağım demiş. 16 sene mi 19 sene yıkanmamış. Herhalde kral da karıya yanaşamıyor kokudan. <gülüyor> Dedi ki yani bu işleri halledelim de bari. Karı kalmadı yani. öyle anlıyorum yani. Heriflet etme delirtti Ne etti yıkanmayınca ne olur da aynı evde? Ve bu zulümlerin başlaması bu karıyla bu izabel denen karıyla bu karıların kavuru da 40 filavundan beter olur. 40 filavundan beter olur. Karının yavru çok fena, zulmü çok fena, hilesi çok fena. İnne kaidet şeytan kiane zayıf. Şeytanın hilesi zayıf oldu diyor Kur'an. İnne kaidet azim diyor. Ey kadınlar sizin hileniz büyüktür. En son Granada'nın düşmesi 250 sene süren son devlet yine kadın yüzünde. Müslüman. Kral şeyin hükümdarın yani Müslüman hükümdarın anası. Ya babası gitmiş cihad amını ne bir yere gitmiş ne olmuş olsa oğluna demiş ki sen efendim ne zaman tahta geçeceksin bu ba babanın yapacağı işlerdi bunlar bilmem ne adamı saraya almamışlar kralı devirttirmiş oğluna ya kral devirttirmiş oğluna çünkü neden işte istekleri olmuyor bilmiyorum. oğluna daha çok laf geçirecek kocası şeyse. Mücahit tipli bir adamsa yiyelim, içelim, yatalım, gezelim ve uyumamış Oğluna demiş ki hadi babanı devir. Bak son çöküşün şeyi, sırrı kadınların hilesi pek büyüktür. Allah şerlerinden muhafaza ya. biz Onları da bizim şerimizden muhafaza eylesin. Erkeğin de ama birbirine bela olmamak lazım ama işte o da Anasının lafıyla babasını deviriyor. Ondan sonra da savaşmaktan haber yok, bir şeyden yok. Acemi çaylak. kavurlar saldırıyorlar, ediyorlar. Ondan sonra baktı ki tutunamayacak. Diyor ki, ee, anlaşma imzalıyor. Lan gavurla anlaşma imzalanır mı ya? kavurun sözüne güvenir mi? Kur'an-ı Kerim sana ne söylüyor? Hiç Kur'an okumadın mı? Bu kadar Endülüs'te bu kadar ulema, üliya geçmiş. İslam ulemasının merkezi orası. Sen hükümdar olmuşsun. Hiç mi ayetten haberin yok? Hiçbir müminin ne zimmetine, ne güvencesine, ne akrabalığına, hiçbir sesine riayet etmezler diyor Kur'an. Kafirleri ben size söyleyeyim diyor. İstediğiniz kadar anlaşma yapın, güvence alın, imzalayın. Hiçbir sözleşmeye riayet etmezler. Müslümanlar ederler Çünkü Mevla kafirle de sözleşme yapsan uyacaksınız buydu. Hudeybiye musallasına vesaire de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uydu şartlara? Ama kafir uyar mı? Uymaz. Bak en son devletin e, son çöken Granada. Orada da anlaşmalar yapılıyor. Herkes evinde kalacak. Kimseye dokunulmayacak. Ha Isabel denen zındık kavur seni, sana sözünü tutacak. Şehiri teslim ediyorsun ya. Sen niye cihat etmiyorsun? Öyle? Şehit olmuyorsun sen. Niye teslim ediyorsun gavurlara? Teslim olur olmaz. Birkaç sene içinde işte gücü kuvveti toparlar toparlamaz kafirler hadi bakalım ya Hristiyan olursunuz hepsinin üzerine atıyorlar milleti topluyorlar vafti suyu atıyorlar vafti suyu işte neyse İsa Aleyhisselam göğe yıkandığı suyu uyduruyorlar siz de Hristiyan oldunuz diyorlar millete bir kelime Arapça konuşamazsın bir kelime Arap şiiri okuyamazsın bir Kur'an ayet okuyamazsın bir ezan okuyamazsın bir namaz kılamazsın oruç tutamazsın oruç tutsan geliyormuş domuz etiyle bozduruyor yakalandın, namazda şurada burada hemen işte engezisyon bu diyorlar bilmem ne mahkemeler kurmuşlar, oralarda yakıyorlar, topluyorlar yakıyorlar insanlar topluyorlar yakıyor ya bu sefer diyorlar bırakın bizi biz e, şeye geçelim, Fas tarafına geçelim karşı Cebel Tarık'tan, oradan Müslüman ülke, akrabalarımız var, oradan gelme ya Müslümanlar Afrika'dan gelme, bırakın Afrika'ya geçelim, yok bu sefer ye, ye, şeye Korsanlara diyorlar ki bunları denizin ortasında atın. Kemilere doluyor millet. Parasıyla, malları nesi varsa nesi yoksa. Geliyorlar denizin ortasına. Korsanlar bir daha geri dönecekler ki. Hem para alıyorlar adamları atıyorlar. Malları da bunlara kalıyor. E geri gidersen ne kadar geri gidersen o kadar. Yüz binler, milyonlar yığılmış kıyılara. Ya gavur olacaksın. Ne yapacak adam? Dinini korumak daha mıyım? Canından da mıyım? Malından da mıyım? Evbark nedir yani? Mesela dindir imandır. Ne diyor? "Selasun men ve men kunne fi vecdi Üç şey kimde bulunursa imanın tadını bulur. Biz daha imanın tadını bulduk mu acaba? "Eyyekun Allahu ve Resuluhu habbelim Allah peygamberi her şeyden çok sevecek ama her şey canından her şeyden. İnce mesele. Onlar vazım çok yaptım. Ve la Sevdiğin ancak Allah için sevecek. Allah için kızacak. Bu da çok ince bir mesele, bizde pek yok. Nefsani sahiplerle sevmeyecek. Sadece Allah için sevecek. Ve yekra'un yaude fil kufr, Gözü bakarak canlı canlı ateşe atılmaktan ne kadar geri durursa kafir olmaktan da o kadar geri duracak. Yani kafir olmayı teklif ettikleri zaman ...canını bağışlayalım, malını bağışlayalım... ...sen de bizim gibi özgür ol işte her türlü imkana sahip ol ama kafir ol. Gözü bakarak yani ateşe atılmayı... E, ...tamam takıya vardır öyle duruma geldiği zaman kafir oldum deyip canını kurtarmak ruhsattır o ayrı bir şey. Ama bunu kullanmayı ne yapacak? Ateşte diri diri yanmak kadar kötü görecek. E şimdi adama ol deniyor. Bu adam nasıl gavrol olsun... Müslüman doğmuş, Müslüman büyümüş, Müslüman yetişmiş adam. Hristiyan ol deniyor. Bu ne kadar zor bir şey. Karısı var, çocuğu var. Çoluk çocuğu hep cehenneme odun mu olsun? Bu nasıl? Hristiyan yetişeceklerini düşününce, tabii kaçıyorlar. Bir kız bunu yakıyorlar. Üç bin kişiyi bir kere de yakmışlar mesela. Kazıklar oturtuyorlar. Ne işe yenge? Yahudiler de var orada. Yahudilere de yapıyorlar aynı şeyleri. Biliyorsunuz İspanya Yahudileri, Osmanlı'nın hani, kimsenin kabul etmediği zaman Osmanlı'nın aldıkları e zulme uğrayan kim olursa olsun Yahudisi, Hristiyan yok bu işimiz. Bir, bir zulme uğrayan varsa İslamiyet zulme uğrayana yardım eder. O ayrı bir şey insaniyetle alakalı bir şey. Onlara da yapıyorlar. Kazıkları oturt, oturtuyorlar. Efendim dediler hatta bir müze var işkence müzesi falan da biz girmedik yani. Hatta giren arkadaş dedi ki bütün şeyiniz kaçar dedi yani. Uykunuz, iştihansız her şeyiniz kaçar. Öyle şeyler tasvirler var ki dedi hakikaten uygulanmış o zaman tabi de nasıl bir işkenceler yapmışlar yani. Evet. E dini için Allah için din için imanlı kul kurtararak kafir olmayanlara ne mutlu onlara ama o şehitlere ne mutlu onlara? Ama e, kafir oldum dese de o da ruhsat var yani çünkü o kadar işkenceye tahammül edilmez bir de can tehlikesi var öbürleri de denizden karşıya geçeceğiz kurtulacağız derken korsanlar atlayın bakalım hepsi boğuldular onlar hep deniz şehitleri dolu deniz şehitleri var tabi mübarek millet herkese nasip olmuyor bu şehitlik meseleleri hele ki deniz şehidinin bütün günahları af oluyor kulakları bile af oluyor kul bile olsa denizde boğulsa e bir de Allah için din için kaçmış yani onlar hep cennetlik deniz şehitleri Ondan sonra çoğu kıyıya geçememişler tabii denizin ortasında kalmışlar. Kalanlara da neler etmişler, ne işkenceler etmişler. Ondan sonra kral da anasıyla beraber işte o son e, çıkmış bir dağ. Ne diyorlarmış o dağın adına? Arabın ahetti tepe diyorlar yani. Arabın ahetti tepe diye bir tepe oradan bakıyormuş yani. Tabii kendi karısında kadınları bütün Müslümanların kadınlarını bölüşmüşler. Ya bu ne ağır bir şey ya. Punya ağır bir şey ya Allah Allah. Çe efendim genç kızlara tecavüz etmişler, efendim yakmışlar, yıkmışlar bütün mukaddesatı yağmalamışlar on sonra mezalları her şeyi, kırmışlar geçirmişler. Ondan sonra oradan e, hükümdar yani ben nasıl bunlara güvendim de e, teslim olduk da göya aynı şartlarda yaşayacağız. Yönetimizce veriyoruz falan eyvah diyormuş ah diyormuş falan anası da diyormuş ki sen işte erkek gibi savaşamadın şimdi karı gibi ağla bakalım burada diyormuş ona o da diyormuş ki anasına sen şimdi dur bakalım sen babamı niye devirttirdin bana yani burada hiç mi suçun yok kendi keyfin için babanı almayalım içeri sen devir tahta ele geçir ondan sonra sen sebep olduğunu ana diyormuş ona falan artık dinle yani alt Dinle. E gitti bir ümmet gitti koca devletler gitti koca Endülüs İslam medeniyeti yani ne kadar üzülünse ama tabi ondan sonra Osman'ın durumuna bakın dünya haritasındaki yerimize bakın nereden nereye kadar indik değil mi bak bugün Ermeniler Türk bayrağını yaktılar şehitlerin kanını temsil ediyor o bayrağımız değil mi Bugün, 24 gün bugün? Evet He işte, orada kendileri bu kadar zalimlik yapmışlar. Çeteler kurmuşlar. Müslüman atalarımız, Kars'ta, Erzurum'da, şurada, burada. Ne kadar toplu mezar var. 518 bin şimdiye kadar Ermeni çetelerinin öldürdüğü Müslüman tespit edilmiş. Toplu mezar. 518 bin. <gülüyor> 518 bin şu ana kadar Tespit edilen toplu mezar var. Bunların hiçbir şeysi yok. İnsan hakkı yok, kanı yok, canı yok, namusu yok, hiçbir şeysi yok. Ermenilere, Osmanlı ne demişler? Sürgün etmişler. Ya bu kadar çetelere köyler destek verirse, değil mi? E, köyler e, teröristlere, eşkıyaya destek verirse, ekmek verirse, su verirse o da suçlu olmaz mı? Olur. Olur. Onlar da demiştik ya kardeşim sizin bu köyler Burada durduğunuz müddetçe dışarıda Gelen çetelere Siz efendim ikmal yapıyorsunuz Ondan bütün Müslümanları yağmalıyorsunuz Her yer toplu mezar ya Katliam ya Siz gidin Suriye'ye şuraya buraya Tehcir yani tehcir ne demek Sürgün Bunu soykırımla ne alakası var şunla bunla ne alakası var Ama kendilerinin yaptığı Hiç suç yok ...öldürdüklerinde suçlu değiller... ...bunlar da... E ...sen oradan o zaman taşın şuraya kardeşim... ...burada gelip bu çetelere yardım ediyorsun... ...dendiği için... ...o da Osmanlı'nın... ...son dönemindeki paşaların işleri... ...ittihat terakkilerin işleri... ...yani bir Şeyhülislam kadı... ...şeriat mahkemesinin fetvalarıyla olan işler de değil... ...onu da söylemiş olalım bu arada... ...yani esas Osmanlı'nın hükümleri de değil bunlar... ...osmanlının artık son dönem ...ittihat terakki... E, ...yani... E, yenilikçi reformist akımların yaptığı kararlar o kararları da yani şerata uygun kararlar olarak da değerlendirmiyoruz ama sosyalde e, bu köyler bu çetelere yardım ederse onlar sürgün edilir değil mi? Çünkü devamlı terörist gelirse okuyor, yerse içerse oradan da karşı köydeki müslümanları keserse ne yapacağız yani? 518 bin bu bulunan şu ana kadar tespitli bulunan ama bizimkiler bunları güzel biri kamuoyunda dünyaya duyuramıyor her yer Ermeni lobisi Amerika'da Ermeni lobisi, orada Ermeni lobisi, burada Ermeni lobisi Allah'ım ya Rabbi. Müslümanlar neler olmuşlar kimse elin umurunda değil bir Yahudi'ye bir şey olmuş bir de Ermeni'ye bir şey olmuş dünyada başka kimseye bir şey olmamış bu nedir ya tek taraflı bu kadar bencillik yani ama ne yapmak lazım işte o toplu mezarları da biraz anıt mezarlar, şehitliklere çevirmek lazım. Değil mi? Yani bunları ben mi diyeceğim yani? Ben cüppeli Ahmet. Değil mi? Ben ne anlarım siyasetten? Ne anlarım yönetimden, ne anlarım şeyden, ticaretten, ziraatten. bir pişirden anlamam. Ama ben akıl veriyorum size. Bunların hepsi anıt mezar yapılsa Çanakkale şehitlikleri gibi bu... ...Kars, Erzurum, o yörelerde... ...bu Ermeni mezaliminin... E, ...o şehitler... ...onlar hepsi şehit mübarek... ...o şehitlerin mezallarına böyle... ...akın akın ziyaretlere gidilse... ...o anılar taze tutulsa... ...o zaman kalkıp da... ...burada adam ben de Ermeniyim der mi? Diyemez. Ama kalktılar... ...pankartları eline aldılar... ...namaz kılan adamlar da vardı içerilerinde... Ermeni izlettiler. Ayinlere gittiler kiliseye. Ermeni ölmüş diye. Kardeşim sen ben Ermeniyim nasıl diyorsun? Bu adamlar senin milletini öldürmüş ya asmış geçmişler. Ama maalesef. Biz otomatikman kendimizi yani aşağılamışız. İnsan kendini aşağılarsa kimse ona itibar vermez ki. Evvela kendi değerini kendin bileceksin. Sen Müslümansın İslam'ın bir şerefi var, hüzeti var. -vel velil müminin izzet şeref başta Allah'ın sonra peygamberin sonra müminlerin biz iman şerefiyle aziziz yani bizde bir izzet olması lazım e sen kendi izzetin şerefini bilmezsen gavurlara böyle alttan alırsan efendim siz haklısınız haklısınız dersen o da ne der e tabi haklıyım der ondan sonra şunu da ver bunu da ver şu hakkımı da ver bu hakkımı da ver şu köy benim bu köy benim burada bir şey kalmaz ki müslümanlara türklere her yeri alır giderler değil mi? Heriflerin hala İstanbul'da gözleri var. Konstantinopolis diyorlar. Onlar da dertleri bu. Ama biz yapamıyoruz yani. Bu işi beceremedik. Beceremiyoruz. Allah Ermenilerin şehit ettiği müminin müminatada rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, dereceli, ale eylesin. Allah'ım o Endülüs'te de Hristiyanlar tarafından şehit edilen o milyonlarca arca efendim ölen Ulema sulha evliya mümininin müminlerin ruhuna Allah'ım hediyelerimizi vasıl eylesin. Buyurun. Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur resulullah. Fi kulli ve nefesin adede ma veşaehu ilmullah. Allah'ım ilminin kuşattıkları kadar çok şiarım. Kabul eyle o adette kabul eyle. Dağlar emşali rahmetler halinde nurdan tabaklarla. Yerleri kabirdeki halleri sana malumdur. Hepsine vasıl eyle. İsa'l eyle ya Rabbi. İsa'l eyle. Amin ya Rabbel alemin. Mevla görüyor, gözetiyor. Mevla'dan bir şey kaybolmuş değil. Ama adamlar işte İslam'ı böyle zelil duruma, Müslümanları böyle zelil duruma düşürmek için uğraşıyorlar. Ama meseleye bak şimdi. Bir kadın kalkıyor, bir Müslüman kalmayıncaya kadar diyor, ben diyor yıkanmayacağım diyor. Müslümanlarda böyle bir gayret var mı? Böyle yıkanmamak diye bir şey olmaz da. Kusul icap eder, mecbur yıkanacaksın. Amma ve lakin, yani bir kafire kadın, bir, e, dinsiz, imansız, kitapsız, sen efendim bir Müslüman koca yarımada da kalmayıncaya kadar, iyi İslam'ın 800 senelik medeniyeti olan bir yer, hani beş on Müslüman olur da, Bunları sepetleyeyim dersin. Beş on Müslüman yok. 800 sene İslam'ın merkezi bir yerde bir Müslüman kalmayacak. Ve bunu da yapıyor ya. Yani. Ama işte bu işler ne ister? Biraz keyfinden fedakarlık ister. Zevkinden fedakarlık ister. Öyle, öyle. ye iç yat aşağı. O sonra gelir burayı da alırlar. Bu vaziyette buraları da işgal ederler. Biz böyle gevşeklik yaparsak. Efendi Hazretlerimiz derdi. Mescid-i Eksa'yı Yahudiler aldılar işte devlet kurdular. Allah zahil eylesin. Amin. Amin. Ama esasen kimler verdi onlara o devleti? Müslüman, Filistinliler. Niçin? Mescid-i sabah namazında boş, e, sahir vakitlerde boş, Mescid-i etrafında kahveler doluydu derdi. Şimdi Mescid-i etrafında kahveler dolu mescid boş olursa Mevla da onu yavrulara verir ama faturayı kimi ödettirir? Müslüman'a neden? Gavur zaten ebedi faturası bitmiyor ki. Cehennemden çıkmayacağı için gavura fatura ödettirmeye yok. Çünkü tümü borç. Sen gel hele sen borçsun. Ama Müslüman borçlu. Borçlu borcunu ödeyecek. Ne kadar? Günahın kadar yan bakalım şimdi. Gavur zaten hiç çıkmayacak. Çünkü o borç. Şirk içinde o. Ama sen niye camide namaza cemaata gitmedin de, şimdi 13'ün için Endülüs meselesini de aynı anlayalım. O kadar büyük camiler sabah namazlarında doluyken mi Allah Teala düşürdü yani? He? O kadar 1700 cami cemaatle 5 vakit doluyken mi Allah verdi onlara yani? Verir mi öyle bir millete Allah Celle Celle? Vermez ya. E şimdi ki İstanbul'daki camilerin durumu ne? Sabah namazında kaç kişi var hangi camide? bak aylar geliyor mübarek cuma geceleri bari siz bırakmayın sohbetleri cemaatleri mübarek adamlar ya hangi yerde bulunursanız ezan duyarsanız mutlaka camiye gidin ya birkaç cemaat fazla olsun ya kavur tespit yaptı gelmiş İstanbul'da incelemiş etmiş ne dedi korkmayın dedi Türklerden Müslümanlara bir şey yok bir şey yok dedi hani İslamiyet artıyor artıyor, bir korkmuşlar Gelmişler, bakmışlar. Ah Müslümanlar çoğalıyor Türkiye'de göüa İslamiyet çoğalıyor falan falan. Onlar da demişler, ah, Bunlar Fatih'in torunları bir uyanırlarsa yine işimiz yaş. Bir inceleme ekip yollamışlar. Neyse başlarındaki demiş ki artık o hangi kaşer gavursa o demiş ki tehlike yok demiş. Niye demiş? Sabah namazlarında Cuma namazı gibi cemaat olursa tehlike var demiş. Bakarsan İstanbul'a gelseler. O gavrular inceleseler. Sabah namazı her yer cuma gibi. Hep sabahları öyle. o Bütün dünya tetiğe geçer. Çünkü Allah imana yardım ediyor. Namaza yardım ediyor. Ehli salata yardım ediyor. Ehli sünnette yardım ediyor. Yatanlara ne yardım var ki? Yardım yok. Onun için Mescid-i Aksa'yı iki defa Yahudiler zamanında da kime verdi? ateşlere verdi, e, Hristiyanlara verdi. Efendim, domuz bağladılar Mesih'e vesaya. Hep onların kestiler, astılar falan. Ama Mevlana buyuruyor. Siz kendiniz bozuluyorsunuz ve amellerinizi bozuyorsunuz, ifsad ediyorsunuz. O zaman ben de sizin üzerinize intikam alıcı sıfatımı tecelli ettirmek üzere Kafir zalim kullarımı gönderiyorum. Kafir de benim kulum, zalim de benim kulum. Kul, kulundan hak kulundan intikamın yine kul ile alır. İlmi ledün bilmeyenler anı kul yaptı sanır. O da başlıyor bu Hristiyanlar Allah belasını verzi, şunun bela. Tamam da sen evvela ki Allah benim nefsime lanet etsin. Benim nefsimin şerrinden oldu bu. Çünkü ben haramlara düşmeseydim, İslam'ı terk etmeseydim bunları Allah bana musallat etmeyecek. Turum bu, ibret yani çok ibret. Bakın bir ibret. Burada iki mesele söyleyeceğim. Çünkü tabii şey çok bu bu mevzularda. Sonradan Osmanlıya mektup yazmışlar. Osmanlı Sultan İkinci Beyazıt zamanı. O da Cem kardeşi Cemlen uğraşıyor. Oradan dolayı zayıflığı var. Sonra kanun döneminde de e, birkaç e, arzualleri var falan. Ee, yani bir yardım gelmiş ama Hatta bir feryatları var O feryatname yazmışlar Sonra Sultan Beyazıt'a gönderilmiş Buraya İstanbul'a Orada huzurda okunmuş Efendim e, Vezirlere vekillere Feryatname Onu bir kısaca bak okuyayım da dinleyin Ne alemmiş Kafirlere karşı Allah'ın yardımıyla Taima zaferler kazanan Şehirlerin en şereflisi İstanbul'a yerleşen. Endülüs Müslümanları yazıyor buraya. Şehirlerin en şereflisi bak neredeyiz yani. Tabi sancak da buradan düştü, buradan kalkması lazım tekrar. Allah'ın Müslüman orduları ve Türklerle süslediği Osmanlı yurduna, din ve takva ehline, üzeraya, ulemaya, kadılara ve meşverette söz sahibi olan alimlere... Endülüs'te gurbet yurdunda sahipsiz kalan kölelerden selam olsun diyorlar. Acıklı bir durum ya. Çok. Kadınları alınmış ellerinden, çocukları alınmış ellerinden, çocukları zorla Hristiyan edilmiş, neler neler anlatıyor yani. Karanlık Rum denizinin ortasında Endülüs'te büyük bir musibete uğrayan, şerefli bir hayattan sonra cami avlusunda sakalları yolunan ihtiyarlardan sokakta giderken örtüleri çekilip yüzleri açılan kadınlardan zorla sürüklenip tecavüz edilen kızlarınızdan oruçlu iken zorla domuz eti yedirilen minelerden sizlere selam olsun. Şu acıklı bir duruma bak, şu rezilliğe bak. şu, şu. Bastığınız yeri ve eşiklerinizi öperiz diyor. Yani Osmanlı padişahına diyor tabi. Şey, bu Osmanlı'dan buharak adamlar buraya tam ilgilenememişler tam ilgilenememişler. Burada da bir kusur ve taksir gözüküyor. Gözüküyor. Hatasız değiller. Ama gidildiğinde de yine dolu Yahudi doldurmuşlar. Yani o kadar Müslüman varken, e, tabi Yahudiler ta kendilerini acındırdılarsa, önden atladılarsa gemilere, e, o da zulme uğramış adam diye, onları da doldurmuşlar. Bayağı da bir Yahudiler. Yani orada o kadar Müslüman da bu haldeyken, gemi bulamazken, denize dökülürken, orada da bir şey var ama Tabi insanlık gereği onlar da zor durumdaysa alınacak getirilecek ama bir tercih meselesi varsa da bu durumdaki bir Müslümanın tercih edilmesi icap ediyor. O zamanki durumları bilmiyoruz ama ah gidi kardeşim Müslümanların gücünü azaltanlar her dönem için aynı sıkıntıyı yapıyorlar. İslam birliğini bozanlar Müslümanlar güçlendiği zaman gücünü bozanlar şimdi Cem Sultan. Allah rahmet etsin. kabr Nur olsun. Bir şey demiyorum ama. Mübarek. Yani gidip orada papaların eline düştü. Şuraya buraya düştü. Tamam dinini değiştirmedi. Papa ona Hristiyanlığı teklif etti. Çok şeyler teklif etti. Değiştirmedi. Müslüman olarak öldü. Gurbetli anda öldü. Ama şu Sultan Beyazıt'ın gücünü azaltması kardeşinin yavurların elinde olması yüzünden Sultan Beyazıt Endülüs'ü kurtaramadı yani. O zaman bunun faturası kime yazılacak kardeşim? Müslümanın gücünü bölene yazılacak. Burada ince bir iş çıkıyor. Müslümanlar biraz derleniyor, toparlanıyor, bir yere gelecekler. Tam bir İslam'a hizmet olacak bilmem ne. Hemen içeride bir kargaşa. Yahu size rahatlık mı battı be kardeşim? Size rahatlık mı battı? Ezanlarınız okunuyor. Camiler açık, serbest. Cumalar, cemaatler, medreseler, tekkeler. Rahatlık mı battı size ya? Endülüs gibi mi olmak istiyorsunuz? İşgale mi gitmek istiyorsunuz? Kanınız kızınız, çoluk çocuğunuz, namusunuz, yağma mı istiyorsunuz. Oturun oturduğunuz yerde, cemaatla namaza gidin. Dininizi yaşayın be! Zekaten sata kansı verin fakirlere bakın. Suriye'de bu kadar muhacir gelmiş perişan. Muhacirler yine var. Endülüs'ten beter adamlar şimdi burada. Suriye'de 800 bin esir var şu an. 800 bin. Esed gibi zalimin... Zındığın hapishanelerinde kadınlar, kızlara tecavüz oluyor. Endülüs arıyorsun. Aha Suriye, Endülüs. Öyle mi değil mi? Suriye, mezbahaya dönmüş. Mısır öyle. Libya öyle, her yer. Arakan'a bakmıyor musun? Myanmar'a. Etini kesiyorlar, yiyorlar Müslümanların o Budistler. Etlerini, bacaklarını yiyorlar. Yani dünya tarih tekerrür ediyor. Ama Müslümanların... Bir güç olup da bunlara yardım eli uzatması lazım. Biraz Müslümanlar kalkınıp buradan Türkiye'de oraya bir yardım edecek. Buradaki Müslümanlar giriyor birbirine. Ya Allah size sorar. Vallahi bütün dünyadaki ezilen Müslümanın günahını balini bu Türkiye'dekilere sorar. Yapmayın, kudurmayın. Namazınıza, cemaatınıza devam edin. Zevk-ı sefaya çok kaçmayın. İslam'a hizmet edin, fakir muhacir insanlara yardım edin. Müslümanların gücünü bozmayın arkadaşlar, yapmayın ya. Biri ehli sünnet merkezinde ictima olsun ya. Ama gavur durur mu? Yahudi durur mu? Hristiyan durur mu? Hemen içeriği mikser gibi bir kargaşa, bile de baktın. Neler ettiler ya? Erbakan Hoca, Allah rahmet etsin, kabrindolsun, adamcağız. Altı ayda bir memlekette ne kadar maddi bolluklar, şeyler, maaşlar, azam falan... Adam bir havuz sistemi şöyle biraz şey, hemen Fransa mason lobisi, şu lobisi, bu lobisi gel aşağı adam ya. Ya adam vatana hizmet edecek, millete hizmet edecek. Bütün Müslümanların şeyi var. Ya durmaz Yahudi durur mu ya? Müslümanlar biraz ilerledi mi? Lobiler faaliyete geçer. Onun için aman aman aman ehli sünnetin birliğini, ehli İslam'ın birliğini zedeleyecek akımlara yol vermeyin. Bakarsanız ki Müslümanlara zarar var burada. Bırakın o işte. Bize ne hiç çekişmeden ya. O ileri gitmiş gitsin tamam. Mübarek olsun. Müslüman Müslümanı kıskanıp da ayağından çeker mi ya? O zaman ne oluruz? Allah muhafaza etsin. Hocalara da söylüyorum. Medreselere de söylüyorum. Kadın hocalara da söylüyorum. Erkek hocalara da söylüyorum. Bir kardeşleri olarak söylüyorum. Çoğunun abisiyim. Kiminin babasıyım. Yani bakın şu derslere bakın, şu mektuba bakın, şu başlarına gene hale bakın. Yarın bu hale düşmek istemiyorsanız birbirinizi kıskanıp, çekiştirip, gıybet, dedikodu, iftiralarla şu İslam'ı, Müslümanları zayıflatmayın, körletmeyin. Milleti İslam'a döndürmeye uğraşın ya. Ben ondan üstünüm, o benden takva, o benden şöyle böyle bırakın bu işleri ya. İç çekişmeler, ayıp ayıp şeyler, şu gıybet dedikodu birbirinizin aleyhine konuşacağınızla milleti Müslüman edersiniz ya. O laflarla kaç kişi namaza başlatırsınız? Yazık günah değil mi? Size rahatlık mı battı ya? Milyonlarca insan muhacir olmuş, vatanından çıkmış. Evleri barkları yok ya. Bütün Müslümanlar perişan. Siz evinizde rahat rahat oturuyorsunuz. İslam'a hizmet edeceğiniz yerde ne birbirinizle uğraşıyorsunuz ya Allah sorar. Şu Cem Sultan'ın yüzünden Endülüs gitti, gitti mesela. Şu duruma bak şimdi. Sonra yine diğer padişahlar dönemi de var. Kanuni döneminde yine bazı müracaatler var. Onun yine başka sıkıntıları var. İşte biri camet zamanına kadar uzanıyor. O Efendim baz bazı şeyler Şia ile uğraşmak İran'dan dolayı. Buradan biz buraya hareket ederiz. İran oradan işgal eder Osmanlı'yı. Düşman duruyor orada. İran düşmanı. Onun yüzünden Osmanlı birçok savaşlara, e, Müslümanları kurtarmaya gidememiş yani. Birçok olayda İran tehlikesi var. Çünkü sen oradan bir harekete geçiyorsun buradan bindiriyor Anadolu'ya. Nerede Müslüman denecek ya. Allah şerlerini de muhafaza eylesin. Başımıza gelen, biraz gözüm tabi şey oldu burada da ışık koyun dedim. Bir, bir ay oldu değil mi ışık koyun diyeli. Siz de şahitsiniz. Hangi mahkemede yargılayacağız şimdi bunları? Şeriat mahkemesinde afet. Cez gidecek yani. Ama ayıp yahu. Gözüm görmüyor. Bu yoldur söylüyorum. Işık lazım ben. Gözüm görmüyor diyorum. Adamı anlamıyor başımıza gelen felaketi ve hali perişanımızı efendimize arz ederiz Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem düğün uğrunda haçlıların haçlılara karşı cihad ettiğiniz günlerde ve ona esarete işkenceye açlığa ve kıtlığa dayandık bak haçlılarla savaş ettik diyor bunca senedir buraları fethettik diyorlar biz onların torunlarıyız Asıllardır Haçlılar üzerimize çekirge sürücü gibi geldiler. Şehitler vererek çarpıştık. Çoğunda da galip geldik. Bütün Haçlı şövalyeleri üzerimize uçuştu. Hiç yardım alamadık. Zayıf düştük. Erzakımız, cephanemiz tükendi. Aylarca kuşatma altında kaldık. Atlarımız, mücahitlerimiz yorgun düştüler. Salgın hastalıklara büyüçer kaldık. Ağır toplarıyla surlarımızı yıktılar. Şehirlerimizi işgal ettiler. Aramızda yapılan tam 55 şartlık anlaşmaya olmadılar. İşte Kastilya Kralı, Fernando ve komutanları bize şartlarınızı kabul ediyoruz. Hiç baskı olmadan beldelerinize, lallanıza sahip olacaksınız dediler. Fakat ellerine düşünce verdikleri sözlerinden döndüler. Ne, ne yapacaklardı işte? Bizi zalla Hristiyanlaştırmaya başladılar. Dinimizle ilgili bütün kitapları Kur'an-ı Kerimleri yırttılar yalaya aldılar, oruç tutan, namaz kılan bir Müslüman yakaladıkları zaman onu bayıltana kadar dayıp işkence ettikten sonra yadıkları, yaktıkları ateşlerde cayır cayır yakıyorlar. Kiliseye gitmeyenleri tokatlıyor, zindana atıyorlar, mallarını el koyuyorlar, Kur'an okuyan, ilahi söyleyen, Muhammed Sallallahu Aleyhi Ssalem'in adını olanları dövüyorlar ağır vergiler alıyorlar, köleleştirildik, kelime işadet Getirmemiz yasak. Cenazelerimiz İslami kurallara göre defnedemiyoruz. Elimizden alıyorlar, hayvan gibi çöplüğe atıyorlar. Köpeklerine ne atıyorlar. İsimlerimiz bize sorulmadan değiştirildi. İtiraz edinin başına ne belalar geliyor. Küçük oğullarımız, kızlarımız her sabah zorla kiliseye götürüyor. Onlara yalan ve küfür üretiliyor. Camilerimiz yıkıldı, çöplüğe çevrildi. Ezanlar okunamıyor. Yerine çanlar çalınıyor. Şimdi bu durumlara düşme tehlikeleri var. Böyle keyfe kaçarsanız, namazı cemaati bırakırsanız, emri bil marru terk ederseniz, Allah yolunda İslam'ın aziz olması için mallamızla, canımızla cihadı terk edersek, tehlike aynı çanlar bizim içinde çalıyor. Biz oraya var turizm için gitmedik. Kulsi rufilerdi, Habibim söyle ki yeryüzünde gezin dolaşın. Kur'an emrediyor. Fenzuru keyfe kan akibetullezne. Bakın sizden öncekilerin akıbeti ne olmuş? Biz bizden öncekilerin akıbetinin ne olduğuna gittik baktık. Ve bu durumla karşılaştık. Şimdi bizim de bir misilli belayla karşılaşmamız için hemen acil tevbe 3 aylar geliyor. Tevbe ayı Recep tevbayıdır. Recep Allah'ın ayıdır. Celle Celal. Hafta Are gaf gecesi. Hemen tövbe istiği var. Varsa alışkanlık haramlar, ter terk etmek. Hemen beş vakit namaz eksik olamasa başlamak. Farzları cemaatle kılınmasına Allah'a söz vermek. Yoksa Allah Teala ki senin kaşına gözüne aşık olmaz arkadaşlar. Kimsenin. Nefendi Hazretleri gibi zatların hürmetine yiyoruz, içiyoruz, yaşıyoruz ama biz de biraz gayret edelim. Hep o büyüklerin sırtına yük olmayalım yani. Onlar çekti bu kadar çileyi derdi. Ama bize bu kadar vazettiler, ettiler, yol gösterdiler. Şimdi biz hiç mi düzelmeyeceğiz ya? Rabbimiz Allah ve yaratılanların en hayırlısı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hatırına ve adına siz padişah efendimizden yardım dileniyoruz. Şu mektubun tabii şiir hali var. Herhalde bu 400 beyit falan Arapça. 400 falan beyt bu. Bu beyitlerden ondan sonra dolayı e, bu arzuhal hal geliyor. Roma'da oturan papaya sorun. Bize verdikleri sözlerden ve haklardan nasıl caydılar? İslam hükümdarları Hristiyanlara verdikleri sözlerden e, dönmediler. Kimsenin dinine namusuna dokunmadılar. Kimseyi zorla efendim, Hristiyan yapmadılar. Eee sizin mektubunuz İspanya krallarına ulaştı ama itibar etmediler. Yani Beyazıt mektup yazdı. Fakat Cem onların elinde olduğu için Papa'nın, Vatika'nın kardeşi onların elinde olduğu için tehditli yazamadı. Ricacı oldu. Fakat hiç mektubuna itibar etmediler. Ondan sonra Mısır'dan da elçiler geldi. Elçilere demiş de, diyorlar ki Mısır'dan gelen veya işte e, diğer İslam memleketlerinden onların halini soranlara onlar efendim isteyerek evet. Hristiyan oldular bizim için ve bunun için sahte vesikalar da düzenlemişler imzalar gösteriyorlar bak biz zorlamadık kendileri Hristiyan oldular böyle vesikalar gösterdiler biz öldürülme ve meydanlarda yakılma korkusuyla onların zorlamasıyla evet dedik oysa biz onların zalim gözlerinden uzak Evlerimizde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dini ve Allah'ın tevhidi üzere yaşıyoruz. Ama çocuklarına gizli gizli öğretiyorlar. E küçük çocuk yeni akıllanıyor. E, dini açıkça öğretemez ki ona. Hemen kesecekler. Ya? Namaz kıldıkları, ezan okudukları, dertindikleri ve oruç, oruç tuttukları için önce köleleştirilen, köleleştirilen sonra da kılıçtan geçirilen Belfika e, efendim birçok e, Munyafa gibi bir yerler yazıyor. Biraz gözüm görmüyor. Müslümanlarını hatırlayınız. Hatta Endere şarkı gibi namaz e, kıldıkları için gemiye doldurulup yakılarak kömüre çevrilen Müslümanlar e, yüreklerimizi dağladı. Bizim talebimiz imza attıkları anlaşmalara e, gavurlar sadık kalsınlar. E, namazımıza, işte ezanımıza dokunmasınlar. Yahut yardımlarımızla kurulan Mağripteki Müslümanların yanına ...göçmemize izin versinler... ...Allah'ın arzı geniş... Ee, Hizmetimiz ...burada kimliksiz... ...ve kafir olarak kalmamızdan... ...daha hayırlıdır... ...öyle ya hicret etmek... ...kimliksiz ve kafir yaşamaktan çok daha hayırlıdır... ...vatanını terk etme. ...insan dini için her şeyini terk edebilir ve etmelidir... ...ey bütün Müslümanların padişahı... ...ülkenizde daima huzur ve dirlik olsun... ...askeriniz çok ve kuvvetli olsun rızkınız bol olsun Allah sizi daima muzaffer kılsın son sözümüze selamu aleyküm ve rahmetullahi ve demişler Sultan da göndermişler ondan sonra tabii Sultan Beyazıt eee e, kemal mıydı kaptan bir paşayla e, yardım göndermiş Malaka ve oraları e, bombalattırmış bir takım Müslümanları e, aldırmış yani gemilerle ama ne kadarını tabi aldırmış. Sonra kanuni döneminde yine Barbaros, Hayrettin Paşa, Hızır mı onun adı? He? Hızır Reis. Hızır Reis'in donanmasıyla yine baya bir yardım gönderilmiş. Yine 70 bin kişi kurtarılmış. İşte tabi gemiyle taşımakla da bunlar az bir rakamlar değil 70 bin falan. Baya bir taşımışlar etmişler ama taşıması ile değirmen Dönmez hesabı deniz aşırı yerler i̇şte tabii Türkiye'de çok uzak Osmanlı'da bir şeyler yapmaya çalışmış ama Bir kusur var mı Bir şey ihmal var mı ama Anlaşılan o ki devlet başka da Sıkıntılarla uğraştığından tam gücünü Kullanamamış yani en dülüşe, O Hristiyanların üzerine tam e, Gidememiş e, Tabi buna da sebep olanlar da Bundan mesuliyet ve vefal içerisindeler Şimdi ilginç bir hadiseyle Karşılaştık bizi orada e, Rehber gezdiren rehber iki otobüs olduk. Birinci otobüste gidiyoruz. İkinci otobüste dediler biz de biraz da bize gelsin bizim otobüse. Hadi dedik gidelim onlara. Oraya gidince oradaki rehberden bunu duymak demek yoksa duymayacaktım. Anlatırken dedi ki biz dedi bir arkadaşım lan efendim yolculuk ederken işte orada bir e, benzinci de durduk. Adı İsmail yani arkadaş kendi bizzat yaşadı hadisi ibretlik bir şey benzincide durduk baktık bir yaşlı adam bira içiyor yani hristiyan 80 falan yaştan da var Biz de oturacak masada yok falan onun yanına gittik ondan sonra tetikonu ya amca sen kaç yaşına gelmişsin falan ne içiyorsun falan gavurlar gece gündüz içiyorlar zaten düğünde içiyorlar cenazede içiyorlar ya dertten içiyorlar, ya kederden içiyorlar, sevinçten içiyorlar. içiyorlar. Ondan sonra ya işte böyle alışkanlık içiyorum, ediyorum. Ya yani mutsuz musun, huzursuz musun? İşte mutsuzum. Böyle boşluklar oluyor içimizde falan. Tabii kafirlerin huzur bulmaları mümkün değil, İslam olmadan tabii. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmayın olur, başka türlü olmaz. Neyse, e sen peki bundan mutluluk buluyor musun falan? yok dedi ben bundan mutluluk bulmuyorum artık alışkanlık oldu ama dedi ben dedi bir şarkı biliyorum o şarkıyı okuyunca dedi mutlu oluyorum çok dediler ya efendim ne şarkısı falan bunlar da laf laf açıyor işte konuşuyorlar ya da boş vakitleri var o da başladı Fatih Akuma Arapça Fatih yapıyor ama dedi bizden güzel talimli okuyor dedi yani talimi diyor bizden güzel okuyor evet ama Fatih olduğunu bilmiyor. Şarkı diyor ki bunu ne zaman okusam diyor huzur geliyor diyor. Biz dedik ki baktık şaşırdık ama biz dedik ne, neyi gizleyeceğiz yani. Dedi ki bu, bu Kur'an'ın Fatiha'sı başı. Olamaz dedi. Dedi oğlum Kur'an'ın Fatiha'sı olurdu olmazdı falan. Yani baktık şimdi biz bundan nasıl anlatacak internet tabi şimdi. İnterneti açtık diyor. İşte Kur'an internetten işte belki de her çevirisi var, tercümesi var, şu su var, bu var. Gösterdik ona. Yani zor oldu diyor tabii. Baktık, aa Kur'an'ın Allah. Ben diyor bunu diyor dedem öğretti bana. Bak şimdi işte Arap kanı, genetiklerinde Arap kanı var. Şu anda tabii Granada'da yani en fazla 20 bin kadar Müslüman Granada'da var. İspanyol Müslümanlar çoğalıyor şimdi. Aslı, küllüşen, yarcı olası, her şey aslına dönecek. Şu anda e, orada hemen hemen bir milyon Müslüman var. İspanya'da. Elhamdülillah. Ama işte bizim gevşekliğimiz. Yani orada çok e, daha hizmet edilse hemen atasından dedesinden illa bir şey çünkü zorla Hristiyanlaştırılmış. Çocuğunu artık irtibat kopmuş. Gizliye gizliye gizli ne kadar koruyacak onu? O artık kopmuş. Allah'ım onlara enden hep Dönüş et. Amin etsin. Ondan sonra e, biz bunu anlattık bunu. Sonra bundan arkadaş olduk. O da dedi, arabası bozulmuş. de duruyor. E, Dediği çocuk oğlumu bekliyorum. Gelip beni alacak. Oğlu da gelmedi. Gecikti. O da darlandı falan. Biz de dedik. Biz seni götürelim amca köyüne kadar. E, oğlu gecikiyor. Biz götürdük diyor. O evini falan öğrendik. Köyünü öğrendik. Tanıştık. Etti. Ondan sonra arada o bize aradı. Biz onu aradık falan. İstanbul'a davet ettik. Sonra ailecek kalktı geldiler İstanbul'a. İstanbul'da da camileri gezdirdik Sultan falan falan. Fatih duydu tabii. okuduğu Fatih'i. Burada her yerde dokunuyor cami, dokunuyor diyor. O onu şarkı diyebiliyor. biliyor. Teteşe ezmelletmiş. Ondan sonra buradan da çok etkilendiler. Ee, döndük. Bir zaman geçti falan. Bir zaman sonra ben diyor bir gün işte hal hatır edeyim dedim hani onlarda rehberlerde itikatlı çocuklar yani bir faydası olur diye belki İslam'a Müslümanlara Türklere işte ısınsınlar ondan sonra aradım diyor sabah oğlu çıktı diyor işte nasılsınız iyi misiniz baban dedi ki babam bu sabah vefat etti ben de diyor efendim aa işte başınız sağ olsun falan derken diyor ki babam diyor bu sabah Müslüman oldu kelime-i şehadet okudu Ondan sonra bizi topladı, bize vasiyette bulundu. Dedi ki hepiniz Müslüman olacaksınız, ben ölüyorum. Hak budur. Ve dedi biz hepimiz ailece kelime-i şehadet getirdik. Müslüman olduk dedi. Ee, Ve bugün de cenazemiz vardı dedi. Şaşırdık, yani bu rehberde biz şaşırdık kaldık. Ama onların tabii alakası, ilgisi. Işte bir insana bir nasılsın, iyi misin, mutlu musun, mutsuz musun derken konu bir yerden e, geliyor. Ee, bunlar önemli şeyler insanları dışlamayıp da bir muhabbet edilirse belki bir şeylere varılır ama o adama iman nasip olarak ölüyor, şimdi bak 80 senelik gavur tertemiz gitti bir günah yok ahirette çünkü el islam yücüm bir adam müslüman olsa ondan önceki bütün günahları silin de 80 senelik müslüman bu kadar günahla gideceğiz niye? e bize de tövbe geriyi keser atar biz de şimdi tam tövbe etsek bizim de sıfırlanır. Ama ikide bir tövbeyi bozmamak lazım. Recep Ay'ın bunun için büyük bir fırsat. Bu çok büyük bir ibretlik bir hadise. Ama mutlaka ki onun dedesi ona şarkı diye fatih öğrettiğine göre mutlaka dedeleri yani Müslümandı. Bu kesinleşmiş oluyor. Bunun gibi belki binlerce aile var orada. Binlerce aile var. Bunların hepsi kendilerine ulaşacak bir hidayet e, tebliğcisini bekliyor. Onun için ne kadar büyük bir yükümüz var, ne kadar ağır bir sorumluluğumuz var. Hep işte gidilip gelinmek suretiyle, bak bizim şoförü de Müslüman orada. Ona da anlattılar, o güzel, ben demiş Hristiyan'ım, göğe anam babam o hiç Hristiyanlık, hiçbir şey yok demiş, boş. Din namına bir şey kalmamış falan. Allah'ın çocuğu mu olur, şu mu olur, bu mu olur, anlattılar ona. Bak Müslüman oldu. Bir insan senin sebebinle hidayete gelse bütün dünyanın senin olmasından daha hayırlıdır. Ama senin derdin bir adamı Müslüman etmek değil ki ya. Müslümanlar birbiriyle uğraşmak. Bu yazık günah ya. Millet cehennemden ebedi azaptan kurtulmak için bir hidayetçi bekliyor. Biz de burada çekişiyoruz. Allah bize sorar ya bizim derdimiz ne biz? Bu kadar hidayet bulduk. İslam ile müşerref olduk. Hazreti Kur'an bütün aramızda, içimizde ya. Hafızları yanımızda ya sabaha hatimle kılsam bir şey diyen yok çocuğunu Müslüman yetiştir tabi Türkiye'de de çok baskılar olmadı değil yavaş yavaş aşıldı daha da aşılacak inşallah bu da tamam olmuştu. burada istiklal mahkemeleri ne alimler kestiler sen Engiz, Engizisyon bilmem ne e, mahkemelerinden bahsediyorsun bu istiklal mahkemeleri ne yaptı ne kadar alimler kestiler sayısı belli değil sayısı Kemahlı Abdullah Efendi'nin idamına karar verdiler. Gittiler baktılar ölmüş. Dediler ölmüşse olmaz dediler. Kabirden çıkar bastılar. Dünyanın hiçbir gavurunun yapmadığını yaptılar. Benim babalarımız biraz daha fazla biliyor. O da gerisi daha. De... Yani babam diyor biz camiye gittiğimiz zaman bir, birkaç ihtiyar bizi gördüğü zaman genç bir çocuk camiye geldi diye üngür üngür hepsi toplanıp ağlardı cemaat diyor. 80 yaşına geldi. genç yok camide. Genç şimdi var maşallah. Hiç genç diye bir şey yoktu. Alaaddin Efendi Hazretlerine gittik diyor. Birkaç genç talebelerle beraber kulaklarda zor diyordum. Barak ezan da yasak edilmiş zamanlar falan. Ezan okuyun dedi evde. Ezan okuyun, ezan okuyun. Babam sesi gürülür çok İsmaila'dan okurken karşıdan balattan duyarlarmış. Ezan okuyurdum diyor Alaaddin Efendi Hazretleri üngür üngür ağlamaya başladı. Ezan haset kalmışlar yani bu memlekette oldu bunlar çok da yakın zamanda çok uzakta değil onun için kıymetini bilirsek nimetimiz artacak nankörlük edersek nimetimiz alınacak Allah muhafaza etsin bu nimetin kıymetini bilmekte nasıl olur? Propagandayla ile şakşakla şükşukla olmaz namaza devam, cemaate devam medreseye devam, emri bilme vazu nasihat, okumak, okutmak hoca yetiştirmek başka türlü olmaz efendi hazretlerinin çizdiği yol öbür yolların çıkmadığı görüldü okullardan bu işlerin okullarla olmayacağı görüldü medreseden başka çıkış yolu yok ehli sünnet ulema yetişecek millette onlara tabi olacak yöneticilerde ulemayı dinleyecek çünkü esas ülülemir ulemadır fatih sultan olsan kimi dinlemek zorundasın Akşemsettin'i dinlemek zorundasın. Dinlemezsen İstanbul'u fethedemezsin. Kaç defa Fatih'i caydırmak istedi. Kimler? Komutanlar. Çandarlı, Halil Paşalar. Ne ettiler? Sen İstanbul'u alamazsın. Bittin, bittin, tükendin. Orduyu burada helak edeceksin. İntihar bu dediler. Akşemsettin ne dedi ona? Ben zuhuratta gördüm. İstanbul senin dedi. Resulullah Sassam zuhur etti dedi. Cayma dedi padişahım cayma. O, Aksemsettin Hazretleri'ni dinlemeseydi, Fatih olamazdı. İstediğin kadar deha ol, zeka ol, alim ol, mürşit bulacaksın. İstediğin kadar büyük komutan ol, mürşit bulacaksın. Ehli sünnet ulemasını duyacaksın. Onlara tabi olacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varisleri onlardır. Profesörler, doçentler değil. El ulema, Allah razı Allah'ı bilenler. Allah'ı bilenler. Evliyaullah zahiri ulema da onlara tabi. Böyle olursa iflah oluruz. Yine sizi utandıracak bir şey daha söyleyeyim. Yine orada e, beni de utandıracak yani. İki arkadaş orada üniversite mi okuyorlarmış ne? Bir e, daire tuttular. Karşılarında da bir İspanyol aile var. Karşı camda yani evleri Bunlar her sabah kalkıyorlar namaza. Ee, namaz vaktinde tabii bakıyorlar ki karşı komşunun ışıkları yanıyor. Bir, iki, üç, beş. İspanyol ailenin her sabah ışıkları yanıyor. Her sabah. Ama iş vakti de değil. Daha işe çok var. En sonunda bir gün... ...laşlaşıyorlar mı neyse bir vesileyle... ...diyorlar ki ya işe daha çok var falan... ...siz de hep yani biz kalktığımızda sizin de ışığınızı yanık buluyoruz falan... Laf gelişi laf, laf açıyor. Diyorlar ki biz babalarımızdan dedelerimizden şöyle bir şey öğrendik. Güneş doğmadan evvel kalkacağız. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız. İşte ayağımızı yıkayacağız. Ondan sonra güneş doğana kadar da uyumayacağız. Yani kopa kopa kopa kopa gelmiş namaz gitmiş abdest kalmış. Abdest kalmış namaz tabi o arada inkıraza uğramış yani çünkü asırlar geçmiş. Be beş asır. Beş asırdır yavurluk var. Yani adamlar... Yani şunu diyorum. Biz Müslümanız. Sabah namazına kalkarsan... işte cemaatle kılarsan Şu kadar sevap falan filan. Kılmazsan 80 sene cehennemde yanma tehlikesi var. Yine bu milletin çoğu sabah namazına... Kalkıyor mu? Kalkmıyor. Adam İspanyol. Müslümanım da demiyor. Müslümanı da bilmiyor. Sırf babasından dedesinden kalma... Kalkıyor. Zaten en zoru abdest almak. Yani elini yüzünü yıkadım, ayağını da yıkadım, uyku kaçtı zaten. Uyku kaçtıktan sonra namaz zaten kılınır. Suyu yüzüne vurmak zor yani. Şimdi kalk her sabah ya. Her sabah kalkıyor. Ey gidi sabah namazına kalkmayan Müslümanlar. Hiç mi utanmayacaksınız ya? Adam dedesinden, işte atasından kalma. Bir abdesti kalmış, namazı da kalmamış. Onu bile işte bir vasiyet gibi korumaya çalışıyor yani. Korumaya çalışıyor. Allah onlara da iman nasip etsin. İslam nasip etsin. Bizim Müslümanlara da bana da size de gayret nasip etsin. Şuur nasip etsin. Allah'ım ölünceye kadar üzerimize güneşi doldurmasan ölünceye kadar. Yani insan ölmeyi tercih etsin. Sabah namazında uyumayı düşünmektense öleyim gideyim desin. O kadar şuurlu ve itikatlı olsun. Yatak ona batsın onu, fırlatsın onu. kaksın Allah Allah'ım beni çağırıyor desin. Sağlığı saati yerinde olanlar. Erkekler için konuşuyorum. Evde kılmasınlar. E onların evleri yanmaklık oldu buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabah namazını evde kılanların bile evleri yakılmaklık duruma düşüyor manen. Manen yani. O kadar uğursuz ve hayırsız cemaati kaçırdığı için. Ya hocam ben cemaata gidemeyeceğime göre en iyisi yorganı çekeyim kafama, hiç uyanmamış olayım daha iyi. Öyle yapma. O zaman kalk evde kıl, ne yapalım? O zaman kalk evde kıl, ne yapalım? Pazarlık yapıyoruz yani. Sünnet, aman sünnet! Atlar sizi çiğnese, Sallûma velev tarâdetkümul hayr. Atların altında ezilseniz, sabahın sünnetini terk etmeyin. Hadis-i şerif. Atlar sizi çiğnese, sabahın sünnetini terk etmeyin. Ama Öyle pazarlıkçı adamlar var ki iki rekat sakılarım. Dört sakılmam diyor adam. Ne diyeceğiz şimdi? Tamam kardeşim farzı kıl. Farzı kıl ne yapalım kardeşim? Ben abdeste üç kere yıkayamam hoca efendi. Kardeşim farz bir kere bir kere yıka bari ne yapalım? Tenzilat yapmıyorum ha. İndirim yapmıyorum. Ama bu adam 80 sene cehenneme odun olma durumunda. 80 senelik bir azap söz konusu yani. Ben ne yapabilirim? Ama bir kere yatım bu ...üçe üçlüyorsun yani. Onun için seni bir bir kere suya bir sokmak lazım. Sen bir başla bakalım. Ondan sonra uykun kaçıyor. Ya kardeşim iki kere katta sünnetler ne olur? Kılalım. Sünnette kılıyorsun falan. Ya camide cemaatada vakit varsa yetişirse hoca evlerde camiye yakın olması lazım. Yakın olursa teşvik olur. Yakın olursa teşvik olur ondan sonra efendim ya da evin yakın değilse yakınında cami yap anneli tutulmaz bizim ev camiye uzak ya yakınında cami yaparsın sen efendim, mescit kümes kadar olsa Resulullah s.a.m buyuruyor kaya kuşunun yuvası kadar olsun mescit yapana Allah cennette bir köşk yapar mübargadan illa sen de o kanuni sultan mısın yani Süleymaniye mi yap dedik sana sen de iki kişilik bir şey üç kişilik bir yer yap yani ne var Mescid olsun. Apartmanlarda mescid olsa. Apartmanlar. Kaç kişi oturuyor bir apartman? Bir köy kadar. Bazı köylerden fazla bir apartmanlar var. Öyle mi? Mamin min fiqar yetin. bir bir beldede, bir yerde üç kişi bulunsa, namazı cemaatsız kılsa, hepsi tek tek kılsa, o katta o katta, herkes ayrı katta, ille sehvede şeytan. Hepsini şeytan yenmiştir diyor. Şeytan hepsini mağlup etmiştir diyor. Ya bari apartmanlarda bir e, anlaşılsa bir yer yapılsa bodrumda şurada burada. Üç dört kişi üstten inse aşağıda kılsalar şeytan onları yenemez. Ama hepsi ayrı kılsa evinde hepsini şeytan yenmiş o apartmanda. Bitti. Vay vay vay vay. Şeytana mağlup. İstediğin kadar gökdelen. Nerede oturuyorsun? Bilmem ne konakları. Şeytana mağlup konakları. Cemaat <gülüyor> yoksa orada, cemaatla kılmıyorsa onlar hepsi tek tek kılıyorsa, ya zaten hocam ben değil, kılmıyorlar ki hiç. Ha o hiç kılmıyorlarsa zaten, şeytan onlara hiç uğraşmaz. Şeytan kaçıyor kılmayandan zaten. Şeytan diyor ki, ben diyor kıyamete kadar izinliyim diyor, sana bir bela gelir bana da çarpar diyor, hadi bana eyvallah diyor. Namaz kılmayan da diyor ki, şeytan yüzünden kılamıyorum. Ulan şeytan senden kaçıyor, şeytan sana ne yapsın? Ben cemaatla da söylüyorum. Hiç kılmayan da zaten şeytana mağlup denmez ki. Şeytanın kaçtığı konakları diyeceksin yani. Böyle bir durumlar var. Şu ibretlik halleri düşününce yani adamlar kalkıyorlar, elini ayağını yıkıyorlar öyle bekliyorlar güneşe kadar. Bir dua bilmiyorlar, bir şey bilmiyorlar. Böyle duruyorlar. Biz utanmayacak mıyız Allah'tan ya? Bu kadar biliyoruz, ediyoruz. Abdest almayacağız mı? Kılmayacağız mı sabah namazı? Kırk vaazdan faydalıdır size bu vaaz. Belki tesir eder. Daha artık sabah namazı kaçırmazsınız inşallah. Sağlık olur size, sıhhat olur size, afiyet olur size, bereket olur size. O saatte uyumanız rızkınızı keser. Sabah namazı vaktinde uyusa rızkı kesilir, bitti. Yani bereketi yok, istediği kadar para kazansın, hayırını göremez. Bu bu kadar olsun bu ders. Bize ibret olsun, ders olsun. Tabii ben tarihçi değilim bir çok daha bazı hatırımda da şeyler var hepsine söyleyemeyiz vakitlerde yetişmiyor yatsı namazın cemaatle kılacağız mübarek cuma gecesini ihanet ile inşallah sabah namazına da cemaatle kılalım mutlaka inşallah burada 14 secde yapılıyor yapılıyor mu he hoca vendi de geliyorum dedi bana 14 secde yapıyorlar geliyorlar burada ben geliyorken doluyordu bura ben gelmeyince gelmiyorlar ya ben hastayım şekerim beş yüze çıkıyor altı yüze çıkıyor Makine ölçemiyor geçen ya Makine hay yazdı hay <gülüyor> Hay ne demekmiş Yani beş yüz sonra ölçmüyor ölçmeyince hay yazıyor dedim ya hay, hay Allah hay Kaç keredir bu hafta, bir geçen hafta iki kere altı yüze çıkıyor e Yani gece zaten uyuyamıyorum dün gece dört buçakta e, toplantıdaydık Avukatlarla uğraşıyoruz külliye mesele uğraşıyoruz Bu kadar meseleler var ümmet meseleleri var, dünyadaki İslami meseleler var sabaha kadar bir kelime dünya kelam konuşmadık ya yani biz hastayız, yani yorgunuz e kendim zaten cemaatle kılıyorum, cemaatsız hiç kılmam ama e buraya gelemeyebiliyoruz yani biz eskisi gibi sağlıklı değilim ki değilim, ama sizce bu yakınlarda, civarda gelin, 14 secdeyi ne niyetle yaparsan o niyet, bak orada bizle gelen biri beni şimdi lokantasına davet etti e, i̇nşallah, maşallah dedi hocam senin lokantada hakkım var falan. Nasıl hakkım oluyor yav dedim. Yav dedi ben 14 secdelerde geldim yedi haftamın devam etti işim gücüm yoktu dedi Allah beni zengin etti lokanta sahibi oldum Şimdi. Hep 14 secdelerden oldum dedi onun için hakkım var dedim o zaman iyi bir çorba içmeye geliriz. Yani 14 secdelerde neler bulanlar oldu burada? secde Allah'ın kapısıdır. Cuma sabahının namazından eftal bir namaz yok. En üstün namaz beş vakit içerisinde Cuma gününün yani yarınki sabah namazıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cuma sabah namazının cemaatinde bulunup da bir kişinin günahlarının af olmayacağını zannetmiyorum. Onu zannetmediğim şey olur mu ya? Kesin yani. Ondan sonra nereye geldik? O müjdeyi arada kaynattık ha? He? Tarih verecektim tabi, kaynattık. Tarih ne? Hazreti Mehdi dönemi. Hazreti Mehdi ne yapacak? Vatikan'ı fethedecek. He? Üç tekbirle bütün surlar aşağı. Üç tekbir. Allah'a ver diyecekler sur iniyor. İstediğin kadar teknoloji. Teknoloji ne yapsın Allah'a akber'e ya? <Gülüyor> teknoloji ne yapsın Allah'a akber'e? Üç tekbir bütün surları inecek. Ondan sonra Hadis-i Şerif'te tarif ediyor? Ee, Roma, Zahate, Vatikan, şeyde tarif ediyor. Ne on adı Gondollarla gidiliyor ya. Venedik. Venedik hadis Şerif'te geçiyor. Hep araları sularla, su kanalları diyor. Ya. Oraları fethedilecek. Hazreti Mehdi, Avrupa'da yedi sene kalacak. Yedi sene. Ve bu yedi sene zarfında her tarafta camiler bina edecek. Kurtuban'ın camisi dönecek mi? Dönecek. Kırana'da da dönecek, da dönecek, hepsi dönecek. Hiç olmayan yerleri hepsini camiye çevirecek de. Eski camiler durur mu? O kabirler bulunacak. O ulema evliya şart olacak. E, efendim, vel akıbetü lil muttakîn güzel sonlar takva sahiplerinin olacak. İnşallah. Ama şimdi bize derler ki senin de bu çorbada tuzun ne kadar olacak? Bugün bu dini yaşatmak, çoluk çocuğuna bu dini nakletmek için ne faaliyetin olacak? Biz bu sohbetleri yapıyoruz. Bunun tebliği için. Bak bir radyo kurmuşuz. Oradan dünya kadar insan idaet buluyor. Şimdi televizyona uğraşıyoruz. Senin burada gayretin ne? Kaç kişiye İslam'ı anlattın sen? Sen burada ne destek oldun? Ne yardımcı oldun? Hangi derdi sordun? Bana bir şey düşüyor mu? Ben ne yapabilirim Allah için din için? Neresindesin bu işin sen Müslüman? Hazreti Mehdi gelecek ama gelecek ama sen ne kazanacaksın o gelene kadar? O geldikten sonra sana da ihtiyaç kalmayacak. Ama bu dini o zamana kadar yaşatıp İstanbul'dan 300 bin Müslüman genç Hazreti Mehdi'ye yardıma çıkacak. Bu e, Seyit Muhammed Alevi Maliki Hazretleri bunu Pendik Belediye Başkanı o zaman demişti. Sizin bu İstanbul'u bo boş görmeyin. Bu İstanbul Hazreti Mehdi'ye 300 bin yardımcı çıkaracak dedi. E şimdi dolayısıyla İstanbul'dan hiçbir zaman ümit kesmedik, kesmiyoruz, kesmeyeceğiz. Ama o 300 bin genç acaba kimlerin neslinden kalacak? Bugün bu yolda sebat edip, gayret edip, cihad edenlerin çocuklarından olacak elbet. Onun için siz bu yolda devam edin ki Allah nesillerimizden Hazreti Mehdi'ye ordular yetiştirsin. Aman gevşeklik etmeyin. Siz gevşeklik eder çoluk çocuğunuz sizden beter olur. Onun için kim ne derse desin, kim bize gülerse gülsün, alay ederse etsin, dalga geçerse geçiz. Biz hak üzereyiz. Ehli sünnet vel cemaat. İslamiyet eşittir Ehli Sünnet vel Cemaat. Böyle İslamiyet Ehli sün Sünnilik değildir, Şiilik değildir. Yok öyle bir şey. İslamiyet Sünniliktir. İslamiyet eşittir, eli sünnet ve cemaattır. Çünkü sünnet peygamber, cemaat sahabedir. Dolayısıyla İslamiyet eşittir, eli sünnet ve cemaat. E İslamiyet sünnilikle eşit değildir diyenler şaşırmıştır. Allah hidayet versin. Onun için biz İslamiyet yani ehl sünnet itikadından Allah'ım ayırmasın amin. Mübarek iki haftada ne kadar ölmüşler? Yeni mi ölmüşler? Bak eski ölmüşlerle bu çarşaf liste sabaha kadar izin bitmez. Eski ölmüş yok. Yeni ölmüş de dolu var. Allah Allah. Allah rahmet etsin. Hepsine kabuller nur olsun. Arkadaşlar benim şu anda medrese faaliyetim kendi okuttuğum medrese talebelerim yok. Fatih medreseleri adı altında para toplanıyor diye not yazmışlar. Yani benim sohbetlerim veriliyormuş peşine de para toplanıyormuş. Benim bu şekilde bir para toplama işlerinden haberim de yok, rızam da yok. Benim adıma böyle giderle kendim gelsen para vermiyorlar. Televizyon kuracağız. Gel para verdiğin son adam. Kendim geleceğim para vermiyor. Birisi diyor ki hoca gönderdi beni ona veriyorlar. Ya benim adım para ediyor kendim para etmiyorum. Ben anlamadım ya. Ben şu işi çözemedim ya. Ölene kadar da çözemeyeceğim ya. Her yerde adım para ediyor kendim gelsen para etmiyorum. Şaşırdım kaldım. Ama medreselere, talebelere yardım edin... ben ona bir şey demiyorum. ...ama cübbeli hoca gönderdi. Cübbeli hocanın adına topluyoruz falan fişman bunlar bize uygun şeyler değil çünkü yalan olur yalana teşebbüs edenden de hayır olmaz bunu da e, duyur dediler duyuruyoruz inşallah dergimiz Hoca Efendi Hüsamir Ufa Hazretleri yazıları ilimleri alın dağıtın inşallah abonelik şeylerinde de baya bir teşvikler yapmışlar ama ben şimdi anlatacak vaktim yok siz inşallah istifade edin çok ilimler var çok çok çok yani bildiğiniz gibi değil Özellikle şu mübarek sayfalarında yazıyor. Ali Eren Hoca bir Hoca Efendi yazmış. Siz duydunuz mu onu? Ben yeni duydum ya. He? Ben çok şaşırdım. Ali Yıldırım Hoca, 96 yaşında. Bak böyle. Ali Eren Hoca yazmış. Ben şimdi bu sağmıştım bu ara gidip bulmak lazım. He? Langa nereye ya? da sen, Hatçaray'da. Aksaray'daymış. Genç ve kalmanın sırrı Sultan Ahmet Camii'nin ahır yapıldığı yıllar, eski imamların cemaatleri nasılmış, padişahların hepsi evli ya, meleklerin Mekke'ye götürdüğü hanım, efendim, tesettür hafife alanın akıbeti, televizyon ilahiyatçıları efendim, neler neler neler. Dualarınızın kabul olmasını istiyorsanız namaz illa da namaz hangi ilacı kullanıyormuş falan bayağı da tavsiyeler var. 96'lık bir sırlar var yani. İlim var. Sır var. Bayağı bir şeyler yazmış. Ben de çok mübarek bir zat. Allah hayırlı uzun ömür versin. Daha birçok hocaefendiler yazmışlar. Özellikle Hüsame, Rufa Hazretlerinin burada yapılan sohbetin bütün kaynaklarıyla çevrilmiş vaziyette istifade edersiniz inşallah. Bir de bu gecede bir salavat şerife yazdık. 76. sayfede her biri 100 bin salavata denk. Onu size tavsiye edelim bu ayki dergide. Kaç dedik? Evet. Gazneli duydunuz. Ne yapıyormuş? Geçen dedim ya size. 300 bin salavat okumadan milletin işine bakmaya çıkmıyormuş. Padişah. Ne padişahlar var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi. Dedi ki ya zayıflar var, muhtaçlar var, kapında bekliyorlar. Niye bu kadar zikri uzatıyorsun? Dedi ki ya Resulullah sen biliyorsun ben 300 bin salavat adak yapmışım. Her sabah okuyorum öyle 300 bin ne bereketli vakitleri var ya. Tabii ki gündüz oluyor ortası. Kainatın efendisi buyurdu ki bu zayıflara zor gelir. Sana kısa bir salavat öğreteceğim. Her biri 100 bin sen üç kere okursun, eder 300 bin, sonra Müslümanların işlerine bakarsın. Siz de tabii çoluk çocuğunuzun rızkına çıkarsınız. Böylece hem 300 bin salavat sevabı alırsın, hem Müslümanların işlerine çıkma sevabı alırsın. Ee, ve bu salavat öğretti, ama kısa salavat dediği de size biraz uzun gelebilir. O zaman 300 bin okuyun, ya 300 bin okuyun, e? ya da bunu okuyun. Sayfa 77, şurada Allah müsallimden başlıyor. 78'de dört satırda bitiyor. Kainatın efendisini tekrar rüyada gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Madafe alti hatta aktel melaket fi kitâbe-i Ya ne yaptın ey Mahmud? Melekler yoruldu. Sevabını yazmaktan yazamıyorlar. Dedi ya Resulullah bir şey yapmadım. Senin öğrettiğin salavatı üç kere okuyorum çıkıyorum. Bu salavat-ı ise bulduk. Bessam Barut Hoca Efendi'nde selam var. Ee, Dubey'den büyük bir alim. Salih, Resulullah aşığı, o da e, bunda yardımcı oldu yani bu Salavat-ı Şerife'nin kaynağının bulunmasında. Ve manalarını da yazdık, 77-78'de özellikle bu geceleri duyuruyoruz. Cuma gecesi bana Salavat'ı çoğaltın, Cuma günü bana Salavat'ı çoğaltın. Bu gece üç kere okusan üç bin, yarın da üç kere okusan 300 bin. Yani çoğun en azı kaçtır? Ceminin üçtür. Cuma gece Cuma günü en az 300 kere derdim ben size hatırlıyorsunuz. 300 yapın. Bu emri yerine getme E şimdi bulduk size 300 binlik. Ahirete çıkıyorsun 300 bin salavat ya her gün. Her gün yapamadın. E Cuma yap. Mübarek gecelerde yap. Muhafaza edelim inşallah. Allah da muhafaza eylesin. Amin. Ahmet Mehmet Ömer Ali Beh, Bahrem Emir, Fırat, Sezai, Timur, İsmet, Orhan, Hacı, Bicer, Atay, İzzet, erkek, Gülfidan, Zarife, Rakibe, İpek, hanımefendi, bu kardeşlerimiz vefat etmişler. Şimdi kabirde yatıyorlar. Bir salavat okuyamazlar. Bir şehadet okuyamazlar. Bir yatsı namazı cemaatte kılamazlar. Bir cuma gecesinin faziletini bulamazlar. Bitti. Regaip geliyor onlara yok. Miraç geliyor onlara yok. Üç aylar geliyor bu kadar günler geceler onlar kabirde rehin ameliyle tutsak. Biz ne kadar fırsat içindeyiz? Hiç insan şimdi der mi ki ya hoca da amma uzattın gideceğiz çay içeceğiz ya yemek yiyeceğiz çay içeceğiz meyve yiyeceğiz. Adam mezarda yatıyor ne yiyecek şimdi? Sopa mı yesin meleklerden? Dayak mı yesin şimdi? Buradan kazanacaksın da kabire gideceksin rahat etmek için. Mübarek adam. Bu fırsat bir daha bulunur mu mübarek cuma gecesi? Onlar yalvarıyorlar ya Rabbi. Biraz dünyada ömür ver bize de. Bir sohbete gidelim iki rekat namaz kılalım. Vermiyor mu ya. Hiç kabirden çıkıp da şu maça gideyim de geri döneyim yarabbi der mi adam? Hangi zevki kaldı? Ancak ibadet kaldı. Çünkü gördüler ahirette bunların ne kadar fazileti var. Onun için onlar bizden imdat diye bağırıp boğulurken feryat eden gibi dua bekliyorlar, hediye bekliyorlar. Bir vesileyle bize adları yazılmış buraya. Ya cemaatimizdirler ya cemaatimizin tanışıdırlar. Ha bak Ahmet diyor benim yanımda çalışıyor diyor Orhan zaman abimiz ya bizim cemaattir bu isimleri herkesin gelmiyor buraya, herkesin ismi gelse buraya sabah çıkamayız buradan herkesin ismi gelmiyor buraya, nasibi olanların ismi görüyor buraya evet, bütün yine bir hacin efendim abimizin e, vefat etmiş, tabi isimleri kalmıyor hatırımda, çok söyleyenler oluyor Allah'ım biliyor, buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü <gülüyor> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kulli lemhatim ve nefesin Adedem avşahı ilmullah Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle Ruhlerini şad eyle Kabullen nur eyle, Azaplar varsa def eyle müzdad Allah'ım sen fazluluk kereminle Bize de böylece okuyarak ölmek nasip eyle Arkamızdan okuyacak cemaatler bırakmak nasip eyle. Salih evlat dua edecek çocuklar bırakmak nasip eyle Amin Allah'ım amin Ya. Arkadaşlar ya ne ibret Kurtuba'da granada o mezarlıklar Bahçe olmuş bütün üzerlerinden çıplak gavurlar geçiyorlar ya Yani bir Fatiha okuyanları yok ya Onun unutmamak lazım ya Endülüs'te yatanları da Özellikle dualara bundan sonra katalım Yani biz gittik okuduk orada Ama işte bizim bu mezarlıklarda Yine gelen geç okuyanlar var ya Müslüman mezarlıkları orada tabi da yine park yapmışlar Üzerine iş yerleri de yapabilirler diye Park olduğundan biraz açıklık var ama ne garip durumlar var yani. Allah'ım sen buyuruyorsun. Ben kabirleri yerle bir olanların yanındayım. Bu hadici i dolayı orada dualar kabul olur diye çok dua ettik yani. Size, hep matlarımıza Müslümanlara çok dua ettik. Çünkü kabirleri yerle bir olmuş ya Rabbi. Sen bunlara tecelli ediyorsun ya Rabbi. Bizi de mahrum eyleme ya Rabbi diye dua ettik. Sübhane Rabbin aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine ala aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyh In al-Nar Allah jannah ve nawaitu bika nar Allah minna naseluk jannah ve ma qarrib illa min qabli ma'amel nawaitu bika min nar ve ma qarrib illa min qabli ma'amel Allah minna naselukum ehlı ma'salukum Nabiukum muhammad sallallahu alaihi wasallam nawaitu bika münşer münştehadekum Nabiukum Muhammed sallallahu alaihi wasallam Ma antal münştanu alek al-balağı wala hâbûl wala kuwât illā billâ ilā ali ilā ẓiim Allah minna naselukum nı al-ḫairi kullihi ʿājili waʿājili maʿalimnā kadir. Ya Rabbi uzaktan yakından geldiler veya dinlediler. Nerelerden şimdi dinliyorlar? Senin rızan için itikad ettiler. Ya Rabbi bu gelenlere de ya Rabbi dinleyenlere de ya Rabbi hepimizi affeyle, lutfeyle, mağfiret eyle. Nurumuzu tamamla Ya Rabbi Neslimizi İslam üzere yaşat Ya Rabbi Bizi de İslam üzere öldür Ya Rabbi Fazıl hepimizin ne hayırlı Muradımız varsa iki canında bize ihsan eyle Ne şerler varsa iki canında Bizi muhafaza eyle Ya Rabbi Amin Allahümme Salli ve sellim Ve barik Ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi El habibil alil kadri El azimil -cahi. Ve ve sahbihim. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hafızayı şerifesine arz olunmak üzere mübarek kulağıyla duyup bizlere selamlarımızı iade e, etmesi niyetiyle buyurun. Es salatu ve selam. Aleyke ya Resulallah. Es salatu ve Aleyke ya Habiballah. Es salatu vesselam. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülüke ya rabbel alemin. O levha ne oldu? Var mı yalnız daha? Gelmedi size. Ha yaptım o şeyleri. Kağıtları yaptım. Bizim çarşambadaki dükkandan da bulabildim. Sizin burada da olması lazım. Hani yazıyor onu unutmuşlar. Levha vardı ya. İmam Azam Efendimiz'in belalardan afetlerden muhafaza için onun üzerinde taşınmak için küçük şeyleri de var onlar da o levhalerle birlikte bastırdım tekrar yani Levhada ile alınıyor onlar 4 tane falan 5-6 tane ortadan keçiliyor onlar birinin üzerine konulduğu zaman allah Teala'nın birçok isim ile sıfatıyla sığınma var 13'ün hem bulaşıcı hastalıklardan hem afet ve belalardan şerlerden muhafaza için niyet edin hem eve olacağı hem üzerinize asılabilecek şekildedir onlar basılmıştır yani onları talep edin alın inşallah Allah Teala Fatiha.